Hoş geldiniz bu videoda. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Kur'an mucizeleri konusunu ele alacağız. Kur'an'da mucize var mı? Bilim Kur'an'ın mucizevi olduğunu kanıtlıyor mu? Ya da Kur'an kendi içinde mucize olduğunu iddia ediyor mu? Müslümanların internette işte mucize bulduk diye böyle Zariyat 47 gibi ayetlerle etrafta gezinmesi gerçekten de bu ayetlerde mucize olduğunu kanıtlıyor mu? Bunun gibi şeylere bakacağız. Beni sıkı takip edenler artık bu açıklamalardan sıkıldılar biliyorum ama yapacak bir şey yok. İşlediğimiz konu belli. Baştan bir takım yargıları yıkmam gerekiyor. Tekrardan hatırlatayım ben bu videoda herhangi bir kutsal kitaba, herhangi bir inanca saldırmayacağım. Veya işte Kur'an yanlıştır, çelişkilidir, Kur'an sahte bir kitaptır gibi ifadelerde bulunmayacağım. Ben burada sadece şu an son dönemde yaygınlaşan bir takım ayetlerin 1400 yıl önce bunu kimse bilmiyordu. Bu Kur'an'da yazıyordu. Demek ki Kur'an kutsaldır, mucizevidir. İnsanlar bunu nereden bilecekler? Bakın bu ayet bugün kanıtlandı, bilim bunu ispatladı gibi iddialarla karşımıza çıkarılan bir takım şeylerin ne kadar doğru olup olmadığına bakmaya çalışacağız. Tek derdimiz doğru bilgiyi ortaya çıkarmak. Yani etraftaki bilgi kirliliğini bir nebzede olsa azaltmak. Bu videonun konusu din sömürüsü yapan bir takım insanların kendi keyiflerine göre kitaptaki ayetleri yorumlamaları, değiştirmeleri, tekrardan tercüme etmeleri ve insanların iyi niyetlerini de bu şekilde sömürmeleri ve kendi emellerine alet etmeleri. Ki ben burada ne kadar doğru şeyler söylersem söyleyeyim biliyorum ki bu video bana her halükarda takipçi kaybettirecek. Ama gerçekten etliye sütleye dokunmayayım aman şunları söylemeyeyim diyerek alacağım 1 milyon abone yerine 10 bin aklı başında söylediğim şeyleri de idrak edebilen, kafası basan aboneyi tercih ederim. Dolayısıyla bu kafada böyle dogmatik, saldırgan ya da sürekli hayır sen yanlış biliyorsun diye gezinen tiplere şimdiden güle güle diyorum. Öncelikle Kur'an'ın eleştirilebilmesi ve kutsallığının da sorgulanabilmesi olgusuyla başlayalım. Çünkü burada olay bakış açısına bakıyor. Şimdi iki tip inanan vardır. Bunlardan birisi kitabı kutsal bir varlık olarak görür. Sorgulamanın sesinden bile ileri gidemez. Onu evindeki en yüksek yere koyar. Ona dokunmaya bile korkar. Abdest almadan yanından bile geçmez. Kitabı bir kere bile açıp okumaz. İçinde ne yazdığını bilmez ama korkar ve delicesine iman eder. Şimdi bu insanlarla tartışamazsınız zaten. Onlar gelip böyle videoları da izlemez zaten. Bunları geçiyorum. İkinci dinde tipi ise ben neye inanıyorum? Bu kitap ne anlatmış? İlk emir okuysa bir okuyalım bakalım bu nelerden bahsediyormuş diyerek inandığı dini öğrenmeye çalışır. Belki bir takım ilahiyatçıları takip eder, belki internette bazı programlar izler. Ama özetle okuyup anlamaya çalışır. Ve burada okumak derken de öyle çocukken ne bileyim Kur'an kursunda ezberlediğiniz Arapça surelerden bahsetmiyorum. Ya da lisede, ilk öğretimde, din dersinde size ödev olarak verilen Arapça surelerden, dualardan bahsetmiyorum. Zira siz onları ezberlemişsinizdir. Her gece uyumadan önce üç kere okuyorsunuzdur ama içinde ne söylediğini bilmiyorsunuzdur. Yani bugün günde beş vakit namaz kılan birçok insan bile namazda söylediği okuduğu şeylerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Şimdi burayı geçelim sorgulanabilme konusuna bakalım. Şimdi her din sorgulamaya bir yerde kapalıdır burası doğru. Sonuçta dini çok fazla sorgularsanız dinden çıkma ihtimaliniz de var. Ama Kur'an'da sorgulamaya açık olan hatta sorgulamaya yönelten bir takım ayetler var. Zaten ben bu ayetleri örnek göstererek burada aslında din düşmanlığı yapmamış olduğumu göstermek istiyorum. Yani ben burada aslında Kur'an'ın emrettiği bir şey yapıyorum ki bununla alakalı ayetlere zaten birazdan geleceğiz. Ve burada özellikle bu ayet bilim dışı, bu ayet saçma, Kur'an işte akıl mantık dışı bir kitaptır gibi anlatımlar yapmıyorum. Tamamen Kur'an'da belki bin kere söylendiği üzere aklımı kullanarak okuyup öğrenerek anlamaya çalıştığım bazı şeyleri ve bize mucize diye satılan bir takım ayetleri deşifre etmeye çalışacağım. Çünkü eğer siz bir ayette mucize olduğunu düşünür böyle inanırsanız ve o ayette bir mucize olmadığı ileride ispatlanırsa bu sizin dininizin de sahte veya mucizevi olmadığı anlamına gelir ve inancınızı sarsmaya başlar. Dolayısıyla duru ve sağlam bir inanç istiyorsanız bu inancın eğrisini doğrusunu bilmeniz gerekiyor. Zira biraz tekrara düşüyorum farkındayım ama şunu tekrardan belirteyim. Aslında hiçbir problem olmayan bir ayeti abartıp yükseltip kıvırıp farklı tercimelerle karşınıza mucize diye getiriyorlar. Ve o ayette öyle bir mucize olmadığı ortaya çıktığı zaman da sanki ayet normalde sahtekarmış. Sanki ayette problem varmış gibi görünüyor. Halbuki buradaki problem bu ayetlere kendi kafamıza göre getirdiğimiz yorumlamalar. O yüzden ben burada... Taraf tutmadan anlatacağım için bazı yerlerde de İslami bir mantıkla karşı argümanlara cevap vermeye çalışacağım. En neticede buradaki olay doğru bilgiyi elde etmek. İslam karşıtı bilgi veya İslam'ı destekleyen bilgiyi elde etmek değil. Eğer doğrusu neyse bunları tartışmak. Şimdi yaratılandan yola çıkarak yaratanı bulmanın mümkün olmadığını zaten agnostisizm videosunda ele almıştım. O yüzden bu ağaçlar, kuşlar, böcekler Allah'ı kanıtlamıyor. İsteyen tabii ki evrene bakar ve ne kadar güzel doğaya bak ne kadar da bize uygun ben nasıl inanmayayım diyebilir ama bu sizin gerçekliğiniz olur Allah'ı kanıtlamaz. Ayrıca zaten Kur'an'a göre bu evren veya başka şeyler Allah'ı kanıtlamazlar zira burası sınav ortamı olduğu için siz %100 olarak Allah'ın varlığına bir delil bulamazsınız bulamıyor olmanız da gerekir. Zira eğer Allah bilimle veya herhangi bir şeyle veya çevreyle, düzenle falan kanıtlanabiliyorsa bu durumda kanıtlanmış, yüzde yüz bilinen bir şeye inanmazsınız zaten. Onu bildiğiniz için kabul edersiniz. E burada da sınavın pek bir mantığı kalmıyor. İman etmek zaten güvenmek demektir. Ve bilinen bir şeye güvenmezsiniz. Emin olamadığınız şeyin doğruluğuna güvenmeye başlarsınız. Bu durumda zaten bu evrende Allah'ı kesinlikle kanıtlayacak bir sistem bir mucize veya herhangi bir durum ortaya çıkamayacak. Kitabın iddiası zaten bu. Şimdi Gaşiye suresinde 17. ayetten 20.ye kadar olan bölümler görmediniz mi, nasıl yarattık, bakmıyor musunuz gibi yöneltmeler içeriyor. Yani gidin, araştırın veya sorgulayın deniliyor. Hatta bizim ayetlerimiz başka ayetlere benzemez. Sıkıyorsa gidin bir benzerini getirin şeklinde meydan okumalar bile var. Bunun yanında biz sadece bu kitabı indirmedik. Evrende bir ayettir gidin araştırın gibi birçok emir var Kur'an'da. Yani Kur'an bir bakıma sizi zaten doğayı anlamaya ve eleştirmeye itiyor. Dolayısıyla burada yaptığımız şey imana ters olan veya Kur'an'a ters olan bir şey değil. Bu videoyu korkarak izlemeyin. İslam'ın altın çağı denilen şey zaten bu gibi ayetlerin kapı açabilmesi sayesinde oldu. Çünkü Yahudiliğe bakıyorsunuz tamamen ruhbanlık var ve sorgulanmaya kapalı bir din görüyorsunuz. E, Hristiyanlığa bakıyorsunuz zaten papalığın din baskısı ileride rönesansı yaratacak bu mecburi bir şey. Ama İslamiyet'e bakıyorsunuz bir İslam aydınlanması var. Birçok bilim adamı filozof, İslam filozofu bunlar çoğu Müslüman çıkıyorlar ve araştırma yapmak, bilim yapmak için uğraştıklarında onlara karşı gelenlere bu ayetleri gösteriyorlar. Bakın Kur'an bize kapı açmış Allah zaten bunu emrediyor diyerek bilim yapıyorlar. Eski Yunan'daki bilimi felsefeyi alıyorlar yeniden harmanlıyorlar ve İslam bilimi, İslam felsefesi denilen bir şey yaratıyorlar. Tabii ki daha sonra Moğol istilası, kütüphanelerin yakılması veya Gazali gibi insanların bilim, felsefe bunlar boş iş, önce kalp gözü, önce iman gibi fikirleri insanları müritleştirmeye itti ve artık cemaatçilik, tarikatçılık, şeyhçilik moda olmaya başladı. İslam aydınlanması denilen çağ artık kapanmaya başladı. İnsanlar sadece bazı hocaların, şeyhlerin peşinden Mürit olmaya, başkalarının aklına uymaya, ona bizim kafamız basmaz gibi şeyler söylemeye başladılar. Ki bu mantık neredeyse bin yıldır devam ediyor. Kısacası zaten sorgulamayan, kutsalına dokundurmayan, kafasını kullanmaya korkup hacı hocaların peşinden giden tipler yüzünden bugün İslam terör dini haline geldi ve İslami azınlıklar bir takım ülkelerin maşası oldular. Ama burada İslam taşlaması yapmayacağım gibi... İslam güzellemesi de yapmaya niyetim yok. Sadece bazı şeyleri anlamanızı istiyorum. Ve bu yüzden bu ayetlerin mucizevi olup olmadığı konusunu işlemeden önce bu gibi bir takım ön bilgiler veriyorum. Özetle bu videoyu lütfen kafanızı kullanarak izleyin arkadaşlar. Çünkü sürekli sağa sola çamur atmak, insanlar kusurlu, dinde kusur yoktur, kimse bu dini doğru düzgün yaşamıyor demekle bu iş olmuyor arkadaşlar. Çünkü tek bir kitap üzerinde bile 1400 yıldır karar kılınamadıysa Kusura bakmayın da artık burada sorunu başka şeylerde aramak gerekiyor. Zaten bu yüzden bu kitabın içinden böyle mucizevi ayetler çıkarılması gerekiyor. 19 mucizesi, işte Zariyat 47'de geçen evrenin genişlemesi gibi gibi şeylerle. Bakın bu kitap %100 tanrısaldır. Bakın bu kitap %100 bilimle örtüşür. Bakın bu kitap 1400 yıl önce kimsenin bilmediği şeyleri vermiştir. Dolayısıyla kitapta hiçbir kusur yoktur. Onu yaşayanlar kusurlu yaşıyordur. Zaten bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi de bu. Ama bunu iyi anlamak için de Kur'an'ın emrettiği gibi araştırmak, öğrenmek, okumak gerekiyor. Yani bu videoda anlattığım ve anlatacağım bütün şeyleri zaten bütün Müslümanların yapması ve bilmesi gerekiyor. Kur'an'ı sorgulayacaksınız, onda hata bulmaya çalışacaksınız, bakalım Kur'an'da ne gibi çelişkiler varmış diyerek kitabı eleştireceksiniz ve hiçbir hata bulamadığınız zaman da, demek ki kitap hakikaten mükemmelmiş, hata bendeymiş diyerek iman edeceksiniz ve tanrıya boyun eğeceksiniz zaten kitabın iddiası bu sıkıyorsa beni yalanlayın bir benzerini getirin şeklinde ayetlerle zaten size bunu öğütlüyor yani bütün Müslümanların zaten inandığı dini sorgulaması gerekiyor bugün insanların Müslüman bilim adamları diye saydığı o bin yıl önceki filozoflar zaten Kur'anla bu kafayla bakmışlardı Bilimi takip ettiler, kitabı okudular, eleştirdiler. Eski Yunan'dan beri gelen bir takım felsefi fikirleri tekrardan yoğurdular ve başarılı olabildiler. Oku emri öyle sadece otur kitabı oku anlamına gelmiyor arkadaşlar ki zaten onu da yapan pek yok. Orası ayrı konu. Şimdi bir indirilen ayet bir de yaratılan ayet olduğu için evreni de birer ayet gibi okumanız gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Ama doğru okuyacaksınız. Öyle bir takım din adamlarının televizyonlarda sırf Para kazanabilmek adına, kitap satabilmek adına uydurdukları şeyleri direkt gerçekmiş gibi kabul etmeyeceksiniz. Yani bu yüzden diyorum zaten bu video aslında en çok Müslümanların işine yarayacak. Çünkü dininizi daha doğru bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Son zamanlarda böyle mucizeler veya sayı sistemleri veya bilimin kanıtladığı şeyler gibi ayetler çok fazla etrafta gezmeye başladı. Çünkü iyi para getiriyor. İnsanlar bunları kullanarak Alim, hacı, hoca gibi etrafta geziyorlar. Ya iki tane Risale sayfası okuyunca kimse bilim adamı olmuyor. Zaten problem de buradan çıkıyor. Kur'an'ı okumak haricinde her şeyi okuyorlar. Kur'an'la alakalı yazılan kitaplar, bilmem hangi zamanın yazdığı şeyler, yani Kur'an'la alakalı yapılan yorumları Kur'an'dan daha fazla okuyoruz. Dolayısıyla din adamlarının dinini öğrenmiş oluyoruz. E, o din adamları da kendi menfaati için yalan söylediği zaman, Din de yalan söylemiş oluyor. Suyun karışmaması veya demirin gökten indirilmesi gibi konular gerçekten de o dönemde bilinmeyen şeyler miydi? Bunları birazdan göreceksiniz. Ayrıca kutsal bir kitapta Allah'ın sözünde yanlış olur mu? Allah'ın söylediği kitapta hata varsa bu Allah'ı mı hatalı yapar yoksa kitabın Allah'tan gelmediğini mi gösterir? Bu gibi yorumları sizlere bırakıyorum. Zira ben burada Kur'an'daki hatalar, Kur'an'daki çelişkiler, Kur'an'daki bilim dışı ayetler şeklinde sunumlar yapmayacağım. Ama mucize diye etrafta gezen bir takım ayetlerin de aslında bilime tamamen ters olduğunu da göstermek zorundayım. İlk olarak da üreme konusuyla başlayacağız. Çünkü birçok kişinin biyoloji bilgisi zayıf ve birçok insan da Facebook'ta gördüğü her şeyi doğru zannediyor. Yani bir tane fotoğrafın üstüne slogan yapıştırdığınızda, bilim adamları bunu kanıtladı dediğinizde, İnsanlar gerçekten de bunun böyle olduğuna inanıyorlar. Hatta Kur'an yırtıp maymuna dönüşen kız hikayesini bile yıllarca insanlar doğru diye anlattılar. Dolayısıyla bir bakalım bu bilimsel kanıt denilen şeyler ne kadar bilimle örtüşüyormuş. Şu ayeti bir dinleyin bakalım. Tarık suresi 5. ayetten 8. ayete kadar olan bölüm. İnsan neyden yaratıldığına bir baksın. Bel kemiği ile kaburgalar arasından gelip atılan bir sudan yaratıldı. Şüphesiz Allah onu yeniden döndürmeye kudretlidir. Şimdi burada ezberden cevaplarla ve sorularla İslamiyet gibi sitelerin verdiği mesajlarla gelmeyin arkadaşlar. Zira sizin bir tıklamayla ulaşabildiğiniz şeylere ben de ulaşabiliyorum. Ayette ne yazdığını açık açık görebiliyoruz. Kaldı ki burada yüzümü göstererek yani kim olduğumu saklamadan bir anlatım yapıyorsam bildiğim bir şey var ki yapıyorum. Sonuçta bu ülkede ne turan dursunlar harcandı. Her baba yiğidin harcı değil yani. Ne yazıyor burada? Bel ile kaburga kemikleri arasından gelen bir su. Meni yani sperm. Peki sperm gerçekten buradan mı geliyor? Bilim bunu kanıtladı mı? Bu gerçekten bir mucize midir? Arkadaşlar bunlar çok temel seviye fen konuları. Yani ilkokulda bile çocuklar bunları öğreniyor. Sperm dediğiniz şey testislerde üretilir öyle belden kaburgadan falan gelmez. Yani bunları daha bir çocuğun bile bilmesi gerekiyor zaten artık derslerde uyuduk mu ne yaptık herkes bunları unutmuş. Şimdi burada çok bariz bir hata var. E bu durumda din adamları ne yapmak zorunda? Ayeti tekrardan yorumlamak zorunda. Şimdi biz insanların doğana kadar kadının karnında olduğunu biliyoruz. Yani işte bel ve kaburga kemikleri arasında denilebilecek bir bölgede büyüyor bebekler ve oradan doğuyorlar. Dolayısıyla bu ayette aslında muhatap alınan varlık insandır. Orada aslında spermden bahsetmiyor. Eğer ayetleri teker teker ele alırsak bütün ayetlerde aslında insandan bahsedildiğini görebiliriz diyorlar. Fakat komiktir ki bunu söyleyenler aynı zamanda iş başka surelere geldiği zaman ayetleri öyle teker teker ele almak doğru değil. Bu ayet cımbızlamak olur. Bir ayeti anlamak için öncesine sonrasına bütün sureye bakmak gerekir diyorlar. Neyse olabilir böyle şeyler demek ki işimize geldiği zaman bazı ayetleri teker teker işimize gelmediği zamansa toplu halde ele alabiliyoruz. Bu spermin bel ve kaburga arasında üretilmesiyle alakalı getirilen cevaplar şöyle. Beşinci ayete baktığımızda insan neyden yaratıldığına bir baksın deniliyor. Burada muhatap insandır. Altıncı ayette atılan bir sıvıdan yaratıldı denilen şey de insandır. Yani sonuçta hepimiz zamanında spermlik. 8. ayette yeniden döndürülmesinden bahsedilen şey de insandır. Dolayısıyla bel ile kaburga kemiklerinden çıkar denilen şey de aslında sperm değil de insandır. Yani anne karnındaki bebekten bahsediliyor burada. Neticede diğer ayetlerde hep insan anlatılmış. Burada da insan kastediliyor olabilir. Şimdi buraya baktığınızda bilimsel bir hata kalmıyor gibi görünüyor değil mi? Ama aynı zamanda bir mucize falan da kalmıyor çünkü... İnsanın e insanın zaten anne karnından çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu 1400 yıl önce bilinen bir şey değildi. 5000 yıl önce de erkeğin boşalmasıyla kadının hamile kalması ve çocuğun kadından doğması bilinen bir şeydi. Şimdi biz bu ayeti insan bel ve kaburga kemikleri arasından bir yerden atılır diye yorumlarsak burada bilimsel bir hata kalmıyor gibi görünüyor. Ama aslında bu da bilimsel bir hata çünkü bu işler böyle olmuyor. Embriyo dediğimiz şey bel ve kaburga kemikleri arasından çıkmıyor arkadaşlar. Çocuk döllenmiş yumurta haline gelene kadar anne rahminde kalıyor. Bebek doğacağı zamana kadar sidik torbası ve döll yolu arasında kalır. Ve 9 aylık sürece gelene kadar da asla öyle göğüs kafesine falan ulaşmaz. Yani bel kemiğine yakındır ama sadece bu kadardır. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Din adamları bu ayete sadece böyle bir yorum getirmekle kalmadılar. Neticede bu da pek mantıklı bir yorum değildi. Tekrardan ayeti yorumlayarak şöyle bir cevap getirdiler. Neticede iş mucize tüccarlığı olduğu zaman işimize geldiği gibi ayetleri eğip bükebiliyoruz. Şimdi bütün bebekler ilk oluşum aşamalarında menoseprosa sahiptirler. Zamanla bazı bebeklerin menoseprosları testisleşir ve aşağı iner. Dolayısıyla erkeğe dönüşürler. Menosepros ise bel ve kaburga kemikleri arasında diye adlandırılan bir bölgeye yakındır. Yani sperm üreten testisler zamanında bel ile kaburga kemikleri arasında bir bölgedeydiler. Böyle diyenler de var. Şimdi Kur'an bu menosepros ve testis ilişkisini biliyor muydu? Ona bir şey diyemeyeceğim. Ayrıca Kur'an'da işte bu spermin üretildiği yer aslında zamanında bel ile kaburga kemikleri arasında bir yerdi. Zamanla biz onu değiştirdik falan da yazmıyor. Yani ayeti böyle yorumladığınız zaman da yine sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Bugün Kur'an'da bebeğin oluşumuyla alakalı, anne rahminde geçen evrelerle alakalı anlatılan şeyler yine 1400 yıl önce ilk defa ortaya çıkan şeyler değildi. Bunlar 3000 yıl önce bile, bir zamanında bile bilinen şeylerdi. Bakın burada hem bir ayetle alakalı mucize iddialarını gördük, hem ona verilen cevapları gördük, hem farklı yorumları gördük. Hem de bu ayette bir mucize olmadığını da anlamış olduk. Ve bunların 1400 yıl önce ilk defa ortaya çıkarılan şeyler olmadıklarını görmüş olduk. Şimdi başka bir mucize iddiasına bakalım. Denizlerin birbirine karışmadığı iddiasına. Rahman suresi 19. ayetten 23. ayete kadar olan bölüm. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Furkan Suresi 53. Ayet O birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerinin ki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. Şimdi bu denizlerin, okyanusların vesaire birbirine karışmaması olayı çok popülerleşti ve internette belki 1 milyondan fazla paylaşıldı. Dolayısıyla birçoğunuz muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Buraya da geleceğim ama öncelikle gözden kaçan başka bir konuya bakmak istiyorum. Şimdi burada o iki sudan da inci ve mercan çıkar yazıyor. Şimdi mercanın sadece tuzlu suda yetiştiğini biliyoruz. Yani tatlı suda mercan yetişmez bu zaten bilimsel bir hata. Hadi inciyi bir şekilde suni olarak tatlı suda yetiştirebilirsiniz belki. Ama mercan kesinlikle ve kesinlikle tatlı sularda yetişmez arkadaşlar. Bunu bir anlayalım. Niyeyse millet bunu görmezden gelip sadece suların birbirine karışmadığı iddiasıyla kafa yormuş. Hatta bunun da 1400 yıl önce ilk defa ortaya atıldığını, Kur'an'dan önce kimsenin bunu bilmediğini iddia etmiş. Halbuki bu bilinen bir şeydir. Zaten bundan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu sular birbirine karışıyor orası ayrı bir konu ama bunu yanlış biliyor olmak da problem değil çünkü bunu böyle paylaşan tonla İslami site var. Yani size yanlış bilgi verilirse e yanlış öğrenirsiniz bu normaldir. Kimseyi suçlamıyorum. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp sonuçta. E gelin doğrusunu öğrenelim bakalım. Öncelikle dünyadaki bütün su kütleleri birbiriyle karışır. Bütün nehirler, denizler, okyanuslar, ırmaklar. Bütün bunlar kesiştikleri takdirde birbirine karışırlar. Öyle rengi farklı iki denizin fotoğrafını gösterip ayetteki aralarına bir engel koyduk onlar karışmazlar iddiasıyla ortaya çıktığınız zaman bir şeyi kanıtlamış olmuyorsunuz. Bu suların birbirine karıştığı açık bir gerçektir. Dışarıdan bakınca karışmıyor gibi gözümüzü yanıltması gerçekte karışmadığı anlamına gelmiyor. Böyle bir şey söylediğiniz zaman bir mucize değil bir cehalet sergilemiş oluyorsunuz. İşin komiği bugün hani böyle İslami sitelerde suların birbirine karışmadığı yer diye paylaşılan fotoğraflar var ya. Bu fotoğrafları ilk defa çekip paylaşan kişiler zaten fotoğrafların altına açıklama olarak suların birbirine karıştığı yer yazmışlardı. Ama biz tabii ki o birbirine karıştığı yer notunu görmezden gelip fotoğrafı işte Kur'an'daki kanıt diye paylaşmayı uygun gördük. Şu an gördüğünüz internet fenomeni fotoğraf. Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde okyanus bilimleri profesörü olan Ken Bruyland tarafından 2007 yılında bir araştırma gizlisi sırasında çekilen bir fotoğraftır. Adamın işi zaten okyanus bilimleri ve bu suların birbirine karıştığını da biliyor. Bununla alakalı açıklamayı da fotoğrafın altına koydu zaten ama bizim millet umursamıyor tabii ki. Alaska körfezindeki veya Cebelitarık'taki veya başka yerlerdeki bu birbirine karışmayan sular iddiası yanlış arkadaşlar. Bütün sular birbirine karışır. Sadece biz yukarıdan baktığımızda renkleri farklı olduğu için karışmıyormuş gibi görüyoruz. Bunun sebebi demir oranları farklıdır, içlerindeki materyaller farklıdır ve bizim gözümüzü yanıltır. Halbuki bir su altı kamerasıyla inip baksanız suların birbirine karıştığını görürdünüz. Çünkü zaten dip akıntıları sürekli birbirine karışıyor. Ve bu denizler bazen üstten de görülebilecek şekilde birbirine karışıyorlar. Bu sular öyle birbirine karışmayan iki okyanus falan da değiller ayrıca. Ya da iki ayrı deniz de değiller bu da yanlış bir bilgi. Bu fotoğraflarda gördüğünüz suların ikisi de aynı okyanusun suyu. Sadece bir kısmı kıyıdan geliyor diğer kısmı ise buzullardan geliyor. Yani bu bilgi de yanlış. Bu suların renklerinin farklı olmasının sebebi tuzlu veya tatlı olmaları değil. Az önce söylediğim üzere tamamen çökelti farkı, demir farkı ve bunun gibi şeyler. Şimdi şunu diyeceksiniz. Ya belki de ayette bahsedilen su bunlar değildi. Belki de dünyada birbirine karışmayan iki farklı su vardır. Belki biraz daha araştırsak gerçekten birbirine girmeyen iki tane su göreceğiz. Göremeyeceğiz arkadaşlar çünkü suların birbirine karıştığı bilimsel bir gerçektir. Aklı başında bilimsel mantıkla bakan birisi iddiası yanlışlandığı zaman fikrini değiştirebilendir. Doğrunun peşinden gidendir. Siz inat yapıp sürekli kıvırmaya çalışıyorsanız Zaten hiçbir konuda doğru bilgiye ulaşamayacaksınız. Kaldı ki Ken Bruyland zaten bu sularla alakalı açıklamasını yapmıştı ama Hadi onu geçelim Başka bir oceanograf olan yani başka bir okyanus bilimci olan Bir araştırmacının açıklamasına bakalım. Size Türkçe tercümesini okuyorum zira burada İngilizce bir anlatım var. Okyanuslar karışır. Okyanuslar gibi devasa su kütlelerinin karışımı farklı özellikteki iki sıvının birbirine karışması gibi basit bir dinamiğe sahip değildir. Karışmayla ilgili farklı uzunluk ölçülerine bakmanız gerekir. Yani suların karışma miktarı sözünü ettiğiniz su kütlesinin büyüklüğü ile alakalıdır. Paylaşılan fotoğraflarda ölçek 10 kilometre civarındadır ve bu uzunluk ölçeğinde karışımı gözlemek için epey uzun süre incelemek gerekir. Fakat karışım her an yaşanmaktadır. Bir iki örnek açıklama daha var ama gerek görmüyorum. Zaten Evrim Ağacı kendi sitesinde bununla alakalı bir araştırmayı paylaşmış ve içinde gerekli kaynaklar da var. Linkini açıklamaya koyuyorum oradan bakarsınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim suların birbirine karışmaması eğer gerçek olsaydı bu bir mucize olmazdı arkadaşlar. Tam tersine bir felaket olurdu. Çünkü suların birbirine karışmaması takdirinde birçok canlı yaşayamayacaktı, gelgitler daha sert olacaktı, birçok problemle karşılaşacaktık. Yani aslında sular iyi ki birbirine karışıyor. Ha şimdi de şunu söylersiniz. Bak işte sular birbirine karışmasaydı birçok problem çıkacakmış. Sular birbirine karıştığına göre bu da Allah'ı kanıtlar. Bakın burada bir mucize var. E artık diyecek bir şey bulamıyorum. Siz öyle inanmaya devam edin. Ben konuya devam edeyim. Şimdi burada suların birbirine karışıyor olduğunu öğrenmiş olduk ama aynı zamanda bir konuya daha değineyim. Bu suların birbirine karışması ya da karışmaması durumu zaten bilinen bir şeydi. Yani ilk defa Kur'an'da yazmıyordu bu. Yani 3000 yıldır 4000 yıldır zaten balıkçılıkla uğraşan birçok medeniyet bunun farkında. Hatta M.L. ilk yıllarında yaşamış olan Gaius, Plinius, Secundus da bu konuya yazdığı Naturalis Historia adlı eserde yer vermişti. Ki bu eser Milat dönemindeki bilimle alakalı birçok bilgiyi veriyor ve sırf orada bile 500 yıl sonra Kur'an'da yer alacak olan birçok ayeti bulabilirsiniz. Bakın burada bir mucize bulacağız derken aslında bilimsel bir hata bulmuş olduk. O kadar insan bakın burada mucize var diye koşturmuş olmasaydı belki de bu ayet kimsenin dikkatini bile çekmeyecekti zaten bu yüzden diyorum. Etrafta böyle Kur'an'ı reklamlaştıran tipler aslında dine zarar veriyorlar farkında değiller. Şu anda ekranda dünya genelindeki akıntıları görüyorsunuz arkadaşlar ki bu canlı haritayı da açıklamaya koyacağım sırf keyfine bile bakabilirsiniz. Burayı daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Zira iki tane imamın peşinden koşmak yerine kafasını kullanan herkes bu sonuçlara ulaşabilir. Yani arkadaşlar ellerinizde telefon var, bilgisayar var. Şu gavur icadı nimetleri iyi kullanmak lazım. Bu bilgiler herkesin ulaşabileceği bilgiler. Yani eğer bilimle dini kanıtlayacaksanız bilimi de iyi öğrenmek gerekiyor. Zira bu konuya niye bu kadar değindim onu da söyleyeyim. Bu suların birbirine karışmaması mucizesi şöyle de aktarılmıştır. Kaptan Kusto sözde Ceberi Tarık Boğazı'nda bu suların birbirine karıştığını, karışmadığını görmüş ve Kur'an'daki ayeti de duyunca Müslüman olmuş, imana gelmiş. Hani biliyorsunuz böyle çok fazla örnek vardır. CERN'de Kur'an okuyup imana gelen bilim adamları. İşte aya çıkan Neil Armstrong orada ezan sesini duydu ve Müslüman oldu gibi gibi insanlar böyle rivayetleri, yalanları Böyle hurafeleri uydurmayı ve satmayı seviyorlar. Dolayısıyla bunları fark edebilmek adına gerçekten araştırmak kimseye körü körüne inanmamak gerekiyor. Aslında şu anda benim yapıyor olduğum bu video var ya bunu bir Müslümanın yapması gerekiyor normalde. İşte Kur'an'da mucize var falan diye tıklama getirecek videolar yapmak yerine bunların gerçeğini ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü bu tip iddialar aslında İslam'a zarar veriyor. Bunu da görmek lazım. Son olarak dürüst olabilmek ve her açıdan cevap verebilmiş olmak adına şuna da değineyim. Bir takım kişiler Kur'an'ı tercüme ederken bu suların birbirine karışmaması olayını şöyle de tercüme ettiler. Buradaki sular mecazi anlamda sudur. Gökteki su ve yerdeki su, göktekiler ve yerdekiler, İyi insanlar ve kötü insanlar, Müslümanlar ve diğerleri, yani tuzlu ve tatlı olanlar. Bunlar birbirine karışmazlar, benzerler benzerlerle birliktedir. Müslümanlar Müslümanların dostudur gibi gibi yani burada bir mecaz olduğunu söyleyenler bunun aslında suyla alakası olmadığını dolayısıyla bilimle çelişmediğini söyleyenler de var. E iş böyle inancımızı kurtarmak olduğu zaman keyfimize göre bazı ayetlere mecaz anlamlar verebiliyoruz. Bu da ayrı konu tabii ki. Yani bir ayet bilimle örtüşmediği zaman burada mecaz vardır. Bilimle örtüştüğü zaman da bakın burada bu bunu kanıtlıyor. Demek moda oldu. O yüzden buraya geçelim artık sıradaki mucizevi ayetlerden birine daha bakalım. Ki bu da bayağı popüler bir ayettir. Evrenin genişlediğini söylediği iddia edilen Zariyat 47 ayeti ki bugün bununla alakalı yorumları işte Kuantum ve Allah, Big Bang ve Allah gibi kitaplar yazan birçok kişi televizyonlarda dile getiriyor. İddiaya göre bu ayette evrenin genişletildiği yazıyor ve bu bilgi de bugün Big Bang teorisi sağ olsun ortaya konuldu. Yani Kur'an... 1400 yıl önce kimsenin bilmediği bir bilgiyi bizlere vermiş. E bu da mucizedir, bu da kanıttır deniliyor. E bakalım kanıt mıymış? Zariyat Suresi 47. Ayet Güyü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz. Bunun farklı tercimeleri de vardır. İşte bina ettik diyen, biz genişleticiyiz diyen, geniş kudret sahibiyiz diyen vesaire. Diyanetin resmi sitesine girerseniz zaten farklı çevirileri bulabilirsiniz ki bunlara da birazdan geleceğiz. Şimdi 1900'lerin ilk çeyreğinden sonra evrenin genişliyor olduğu fikri güç kazanmaya başladı ve Hubble teleskobu, Ay'a gidilmesi, evrenle alakalı bilgilerimizin artması, Big Bang Teorisi ile birlikte evrenin genişliyor olduğunu fark etmemiz ve uzaydan aldığımız verilere bakıldığında da gerçekten evrenin genişlediğine dair bir takım bilgiler bulmamız bizi bazı sorulara götürdü. Şimdi Kur'an'da Zâriyat 47'de geçen bu anlatım, evrenin genişliyor olduğu iddiası gerçekten Kur'an'da böyle yer aldıysa bu bu iddiayı güçlendirir. Gerçekten burada mucize denilebilecek bir şeyler vardır deriz. Fakat diyemiyoruz çünkü burada da bazı sıkıntılar var. İlk sıkıntı her çeviride bunların farklı yorumlanması. Yani 100 yıl öncesine kadar Kur'an'da evren genişlemektedir şeklinde bir ifade yer almıyordu. Bunu biz bu bilimsel bilgi ortaya çıktıktan sonra böyle tercüme etmeye başladık. Zaten 5 yılda bir, 10 yılda bir sürekli ayetlere yeni anlamlar veriyoruz. Problem de burada ortaya çıkıyor. 100 yıl önce Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti şöyle tefsir etmişti. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Ve daha birçok kişi bu ayeti aynen böyle tercüme ettiler. Biz geniş bir ilme sahibiz. İstesek yine bina ederiz. Bizim gücümüz her şeye yeter. Bizim gücümüz son derece geniştir. Burada kudret sahibiyiz, genişlik sahibiyiz, geniş bir ilme sahibiz şeklinde bir ifade var ki 1300 yıl boyunca bu zaten böyle tercüme edilmiş. Arapçasında da zaten böyle söylüyor. Ama biz evren genişliyor diye bir bilgi edindiğimiz anda bu ayeti böyle tercüme ederek bir mucize yaratmış oluyoruz. Ve yarın öbür gün olur da Bilgilerimiz değişirse aslında evren genişlemiyormuş daralıyormuş ya da ne bileyim biz yanlış bilgi almışız aletlerimiz bizi kandırmış şeklinde bir açıklama yapılırsa anında bu ayetteki tercüme geri çevrilir ve tekrardan biz evreni genişletmekteyiz şeklindeki anlatım biz çok genişlik sahibiyiz şekline dönüşür. Peki bu durumda siz Allah'a yalan söyletmiş olmuyor musunuz? Ayetleri kafanıza göre tercüme ederek değiştirerek insanları kandırmış, kendinizi kandırmış olmuyor musunuz? Şunu iyi bir düşünün arkadaşlar. Evren şu an gerçekten genişliyor olabilir ve bilimsel olarak biz bunu keşfetmiş olabiliriz ama bu bilgi 1400 yıl önce Kur'an'da yazmıyordu arkadaşlar. Hoş yazıyor olsa bile bu bir mucize olmaz çünkü başka dinlerde zaten evrenin genişliyor olduğu ile alakalı anlatımlar var. Onlara da birazdan geleceğim. Arkadaşlar bende Elmalılı Hamdi Yazır'ın işte Hak Dini, Kur'an Dili şeklindeki on ciltlik tercümeleri var. İlk Kur'an baskıları var günümüz Türkçesiyle veya Risale-i Nur gibi bir takım kitapların ilk tercümeleri var. Ve bunlarda da böyle bilgiler yer almıyor. Bunlar yeni tercümelerdir. Yani ben burada bu videoda bir şeyler söylüyorken öyle internetten iki tane siteye bakarak laf ezberleyerek size anlatmıyorum. Bu anlatımların altında belki de yüzlerce kitap ve makale yatıyor. Ki merak etmeyin zaten bunların birkaçını ben açıklama kısmına pdf olarak, link olarak ekleyeceğim. İstiyorsanız direkt oradan da aynı şeyleri okuyabilirsiniz. Ben hadisleri de, kütüb-i sitteyi de, buhareyi de, tırmızıyı da yani birçok hadis kaynağını da okumuş bir insanım. Ve eğer bu ayet böyle etrafta mucize var bakın bilim kanıtladı şeklinde reklam edilmeseydi dikkatimi bile çekmeyecekti. Ama işte siz böyle yaparak bir algı oyunu yaratmış oluyorsunuz. İnsanların dikkatini belirli ayetlere çekiyorsunuz. Ve sanıyorsunuz ki bu bir şeyleri kanıtlayacak. Halbuki tam tersi yalanlarınızı kanıtlamış oluyor. Onlara da şimdi geliyoruz zaten. Bu ayetin genişletmekle alakası yoktur. 13 asır boyunca bu göğü biz kurduk şüphesiz bizim gücümüz her şeye yeter diye çevrildi. Çünkü birçok mitolojide hatta Tevrat'ta bile tanrının 6 günde evreni yarattıktan sonra yorulduğu ve dinlendiği gibi şeyler yazıyor. Fakat Kur'an'da Allah yorulmaz, Allah dinlenmeye gerek görmez, Allah doğurmadı ve doğurulmadı gibi ifadeler vardır. Bu ayette de Allah'ın sonsuz gücüne işaret edilir. Yani biz evreni yarattık ve istesek bir daha yaratırız, biz o kadar geniş bir kudrete sahibiz. Arkadaşlar Kur'an bir bilim kitabı değildir. Zaten bu kafayla baktığınız için hatalar ortaya çıkıyor. Ben zannetmiyorum bugün aklı başımda hiçbir ilahiyatçı Kur'an bilim kitabıdır, bilim yapmak için Kur'an'a bakmak lazımdır gibi iddialarda bulunmaz. Ya siz eğer böyle iki tane televizyon programı izleyip de ilahiyatçıların peşinden koşarsanız mürit olmaktan ileri gidemezsiniz. O programları ben de izliyorum, ben de biliyorum ne anlatılıyor. Yani siz gidip de kuantumu anlatsın diye bir din adamı çağırırsanız ya da evrim teorisini anlatsın diye bir ilahiyatçı oturtursanız Tabii ki de insanlar yanlış bilgi öğrenecekler ve o insanların peşinden gidecekler. Yani bugün gidip de Nuh tufanı zamanında cep telefonu vardı, gelişmiş medeniyet vardı, senet var efendim biliyoruz biz bunları şeklinde gezen profesörleri gördüğümüz zaman zaten ülkenin akademik durumunu da görmüş oluyoruz. Bakın normalde ayetlerde bir sıkıntı yok ama siz bunlara gelip de mucize var şeklinde tercüme ederek, yalan söyleyerek, bilimde bunu kanıtlıyor diyerek, bilimi çarpıtarak anlatım yaparsanız... Sahtekarlık yapmış olursunuz. Şimdi Kur'an'ı bir bilim kitabı veya tarih kitabı gibi ele aldığınız zaman zaten hata yapıyorsunuz. Çünkü Kur'an bir yaşam kitabıdır. Kur'an Tevrat'taki, İncil'deki bazı kıssaları, bazı olayları aktarır, bir takım kurallar getirir, ahlak vermeye çalışır ve bir takım toplulukları da düzene sokmaya çalışır. Bir yasa grubudur aslında. Yani bugün baktığınız zaman Çölde dağınık kabireler halinde yaşayan vahşi bir takım insanları gerçekten de düzene sokmuştur. Onların içinden bilim adamlarının çıkmasını sağlamıştır. Gerçekten de o dönem için aydınlanma yaratmıştır. Ama bu kadardır. Zira bunlar benim uydurmalarım da değil e, kitabın içinde zaten hangi millet saptıysa, hangi millet kötü yola düşmeye başladıysa oraya uyarıcı gönderdik şeklinde ayetler de var. Yani gidip iki tane ilahiyatçının peşinden koşacağınıza her anlatılan şeye inanacağınıza şu kitabı okuyup bir sorgulasanız zaten gerçekte ne anlattığını da anlayacaksınız. Bakın bana da inanmayın. Belki ben de yalan söylüyorum. Belki sahtekarım. Belki hakikaten Yahudi ajanıyım. Nereden bileceksiniz yani. Benim söylediğim şeyler de yanlış olabilir. Dolayısıyla kitabı kendiniz okuyup bir görmeniz gerekiyor. Ancak o zaman kitap hakkında konuşup ahkam kesmeye hakkınız olabilir. Kur'an bir fizik kitabı bir biyoloji kitabı değildir. Bu konularla alakalı sureleri vardır fakat bunlar o dönemde bilinmeyen şeyler değildir. Kaldı ki Kur'an'da bilimle veya dinle alakası olmayan direkt peygamberi veya onun misafirlerini konu alan tonla ayet var. Yani bugün bizi hiç mi hiç ilgilendirmeyen birçok ayet var. Kur'an'ı dürüstçe okuyan ve işin içine yalan katmayan birçok ilahiyatçı ve felsefeci zaten Kur'an'ın tarihsel bir kitap olduğunu kabul etmiş durumda. Zaten Kur'an'ı evrensel olarak ele almaya çalıştığınızda aslında problemler ortaya çıkıyor. Kur'an tarihsel bir kitaptır ve aklı başında hiçbir din tarihçisi hatta hiçbir tarihçi Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunu iddia edemez. Ederse zaten direkt yanlışlayabiliyorsunuz. Bununla alakalı Sırf kitaptaki ayetlere baktığınızda bile problem çözülüyor. Tabi siz bu kitap kıyamete kadar kalacaktır, geçerlidir şeklinde inanıyor olabilirsiniz. Sonuçta işin içine inanç girdiği zaman bunda tartışacak pek de bir şey kalmıyor. Ama bunu iddia edebilmek için de toplum bilimine sahip olmanız lazım. Yani insanları, ahlak yapısını, devlet sistemlerini birçok şeyi biliyor olmanız lazım. Bunu kuru kuruya sıkmakla veya işte burada yazıyor bu da kanıttır demekle bu iş olmaz. İnsanlar sürekli değişirler, toplumlar sürekli değişirler. Ahlak yargıları, değer yargıları, bizim anlayışlarımız, kültürlerimiz, geleneklerimiz, düşünce şeklimiz sürekli değişecek arkadaşlar. Yani bugün doğuda veya başka bir yerde kardeşi evlenmeden ilişkiye girdi diye kardeşini öldüren insanlar eğer İngiltere'de doğup büyümüş olsalardı bekaret umurlarında bile olmayacaktı. Ya da bugün çok katı kırmızı çizgileri olan bir insanı Avrupa'ya gönderin. 30-40 yıl boyunca Avrupa'da yaşasın. Geldiğinde birçok fikri değişmiş olacak. Bu normaldir. İnsanlar etkileşimle manipüle edilebilen, asimile olabilen, fikirlerini değiştirebilen varlıklar. Çünkü biz sadece biyolojik olarak değişmiyoruz. Yani doğup büyücüp ölmüyoruz. Bizim fikirlerimiz de, kişiliğimiz de değişiyor. Yani en basiti 10 yıl önceki siz aynı kişi miydiniz? Şu anda aynı fikirlere sahipsiniz veya 10 yıl sonraki siz aynı kişi mi olacak? Ya 10 yıl önce insanlara ya bu ateistler ne kadar salak nasıl Allah yok diyorlar diyen birçok kişi şu an kendisi ateist oldu. Veya işte erkek küpe mi takarla top musunuz diyen birçok kişi şu anda modaya ayak uydurmak veya farklı olabilmek adına küpe takmaya başladı. Yani karakter de değişebiliyor. İnsanlar değişmek zorunda olan varlıklardır. Asla değişmeyecek olan şeyler nelerdir? Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Ne bileyim haksız yere adam öldürme gibi gibi. Toplumun daha düzgün, daha sistemli olabilmesini sağlayan ayetlerdir. E bunlar da zaten 1400 yıl önce ortaya çıkmadılar veya ilk defa Tevrat'la ortaya çıkmadılar. Hamurabi kanunlarında, önceki diğer kanunlarda, birçok toplumda, en ilkel kabile sisteminde bile bu gibi sınırlar vardı zaten. Sen benim karıma gözle bakma, ben seninkine bakmayayım. Sen benim malımı çalma, ben seninkini çalmayayım. İnsanlar bir arada yaşayabilmek için böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlardı. Ama diğer konular, diğer ahlaki durumlar bunlar görecelidir. Bunlar değişebilir. Neticede tam olarak iyilik ve kötülük nedir bunun bile cevabını verebilmiş değiliz. Ki bunları zaten diğer felsefe videolarında ahlak felsefesinde işleyeceğiz. O yüzden burada fazla uzatmayacağım. Şimdi siz eğer bir kitapta mucize arayacaksanız bu kitapta kimsenin söylemediği o güne kadar bilinmeyen gerçekten de mucize olabilecek bir şeylerin olması lazım. Ama tabii ki de böyle bir şey yok. Sonuçta kitapta yazan şeyler daha önce bilinen şeylerdi. E bu durumda ne yapıyorsunuz? Ya kitaptan mucize yaratıp ayetleri bükeceksiniz ya da direkt kitabın kendisinin mucize olduğunu söyleyeceksiniz ve 19 sistemi gibi şeyler üreteceksiniz. Ama şunu da söylemem lazım. Zaten Kur'an içinde mucize olduğunu iddia etmiyor. Şunu baştan bir anlamak lazım. Çünkü şöyle bir durum vardır. Şimdi denizi ikiye yaran peygamber var. Ölüyü dirilten peygamber var. Ama Muhammed'e baktığınızda herhangi bir mucize göremiyorsunuz. Yani ayı ikiye böldü denilen şeyler bile hadislerle ortaya çıkılan ve tekrardan yorumlanan şeyler. Peygamber'e soruluyor. Ya diğerlerinde mucize vardı, şu vardı, bu vardı. Senin mucizenle bir şey yapmıyorsun. Sen de bizim gibi insansın. O da diyor ki benim mucizem Kur'an'dır. Bu kadar basit. Yani kitabın kendisi zaten mucize olduğunu iddia ediyor. Ha bakarız. Şimdi tarihe baktığınızda bu kitap gerçekten... Mucize etkisi yaratmıştır. Yani o kadar vahşi, cahil cühele tipleri bir araya toplamayı başarmıştır. Bir İslam aydınlanmasını yaratmayı başarmıştır. Bu takdir edilmesi gereken bir şeydir. Ama bu kitabın tanrısal olduğu anlamına gelmez. Yani yıl olmuş 2020, aradan 1400 yıl geçmiş. Siz eğer hala bu kitapta mucize olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsanız bu zaten orada bir şey olmadığı anlamına geliyor. Şunu da söyleyeyim. Bir kitapta bilime kapı açan ayetlerin olması veya iyiliğe yönelten ayetlerin olması normaldir. Zira bunlar olmasa kimse ona iman etmezdi zaten. Siz eğer bir sistem, bir ideoloji, bir toplum yapısı yaratmak istiyorsanız tabii ki de bunlardan bahsetmeniz lazım. Bu bütün kutsal kitaplarda vardır. Bütün ideolojilerde vardır. Marksizmin bile kendince bir anlayışı vardır. Yani bu normaldir. Olması gerekendir. Şimdi çok uzattığımın farkındayım biz zariyat 47'den genişletmekten devam edelim. Şimdi bu genişletmekteyiz ayetinin aslında genişlik sahibiyiz olarak yorumlandığını söylemiştim. Hatta başlarda bunu parantez içinde yorum olarak koyuyorlardı. Ama artık bunu yorumdan ziyade direkt ayette geçen bir şeymiş gibi anlatmaya başladılar. Zaten problemler de böyle ortaya çıktı. Yani bugün birçok insan bile artık hadislerde geçen şeylerin Kur'an'da geçtiğini zannediyor. Yani kitabı o kadar okumuyoruz, o kadar bilmiyoruz ki ne yazıyor ne yazmıyor bundan haberdar değiliz. Çünkü Kur'an ve İslam bir yaşam biçimi olmaktan, öğrenmekten, okumaktan ziyade ezberlenmiş, korkulan laflardan ibaret bir hale geldi. Yani bir hata yaptığımızda veya argümanımız hatalı olduğunda bundan vazgeçmek yerine artık iyice uzatıyoruz ve kıvırmaya çalışıyoruz. Bu da gülünç duruma düşürüyor. Şimdi şunu söyleyenler de var. Örneğin bu genişletmekle alakalı niye yeni çevirilerde buna genişletmekteyiz şeklinde bir ifade verildi. Buna şunu örnek gösterebiliriz. Şimdi Kur'an'da direkt olarak DNA yazdığı zaman 1400 yıl önce kim DNA'yı anlayacak ki? Önce mikroskop bulunacak, önce hücre yapısı öğrenilecek, biyoloji gelişecek. DNA nedir bu bulunup ortaya çıkarıldığı zaman ancak kitapta yazdığını fark edebiliriz. Hmm, bu buna denk geliyormuş. Demek ki aslında bu ayette bunu söylemeye çalışıyormuş diyebiliriz. Dolayısıyla Zariyat 47'de böyle bir şeydir. Evren genişlemeye başladı biz bunu fark ettik dediğimiz zaman ayete bu şekilde bir yorum getirebiliriz. Yani en azından biraz daha kafası çalışan ilahiyatçılar bunu söylüyorlar. Fakat bu hadi DNA ile veya başka şeylerle uyuşabilir olsa da evrenin genişlemesiyle uyuşabilen bir şey değildir. Yani burada böyle üstü kapalı bir anlatım yapmanın bir mantığı yoktur zaten. Kaldı ki gerçekten de bu ayetin amacı zaten evrenle alakalı bir bilgi vermek veya evrenin genişliyor olduğunu söylemek de değildi. Zira Kur'an'ın yarısı tamamen Arap edebiyatıdır ve şiir şeklinde yazılmıştır. Bunlar değişlerdir. Örneğin kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı ifadesi bile zaten 5. yüzyıldan beri bilinen bir Arap şiirine aittir. Yani bunlar tamamen edebiidir. Biraz da abartı sanatı vardır ki bunu Araplar çok yaparlar. Yani hatta bizim Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımızda bile bu abartıları görebiliyoruz. Fars edebiyatından bazı örnekler görebiliyoruz. Anlattığına göre hava o kadar soğukmuş ki bir horoz uçmaya çalışırken havada donup kalmış. Bakın yere düşmüyor. havada öyle kalıyor. Yani bu tabi ki bilimsel bir şey değildir. Ne abartmışsın be kardeşim derseniz ama bunlar biraz alaycı bir tavırla verilen şeylerdir. E bunun yanında gerçekten laf olsun diye abarttığımız şeyler de var. Örneğin siz birisine ne oldu be 2 saattir kapıda bekliyorum niye açmadın dediğinizde hakikaten iki saattir orada bekliyor olduğunuzu ima etmiyorsunuz. Ama bekliyor olduğunuzu ima ediyorsunuz. Kur'an da burada genişlik sahibiyiz derken bundan bahsediyor. Çünkü bu genişliğin farklı anlamda kullanıldığı yerler de vardır. Örneğin eli geniş ifadesi kullanılır. Bu cömertlik ve zenginlik anlamında verilmiştir. Kur'an okuyucunun aklıyla biraz alay etmeyi seven bir kitaptır ya da kafa karıştırmayı seven bir kitaptır. Çünkü Araplar böyle insanlardır. Onların espri anlayışı bile farklı. Yani siz bugün Kur'an'da 365 kere gün veya 23 kere kadın 23 kere erkek ifadesini bulduğunuzda burada bilimsel bir mucize aramayın çünkü bunlar zaten bilinen şeylerdir. Burada Araplar bir sistemle şairane bir kafayla böyle bir anlatım yapmayı tercih ederler. Yani bir surenin komple hala mı inanmıyorsunuz şeklinde sürekli tekrarla devam ettiği bile olmuştur. Kur'an'da o dönemde bilinebilen bilgilere göre bir takım Arap edebiyat oyunları yapılmıştır. Bazen sırf mantığına uydurmak için sürekli aynı şeylerin tekrarlandığını, aynı ayetin 5-6 kere farklı surelerde geçtiğini görebilirsiniz. Veya şu şu oldu hala mı inanmıyorsunuz bakın bu da oldu yine mi inanmıyorsunuz bilmem ne var yine mi inanmadınız gibi gibi Rubai türünde anlatımlar yaygındır. Bütün bir surenin yarısı sadece hala mı inanmıyorsunuz şeklinde geçiyor. Bunun sebebi okuyanın zihniyle alay etmek ya da onda sure sesli okunurken şarkı okunuyormuş gibi kafiyeli nakarat türünde bir hissiyat yaratmak. Zaten bu yüzden Arapça Kur'an dinliyorken huşu duyuyorsunuz. Zaten bu yüzden Kur'an'daki anlatımların yarısından çoğu mecazi diye yorumlanır ve Sürekli işte müteşabih ayetler var şeklinde farklı anlamlar getirmeye çalışırsınız. Çünkü felsefe de böyledir. Yani siz bir filozofun kitabını okuduğunuzda her sayfada düşünmeye başlarsınız, yorum getirmeye başlarsınız. Kur'an da zaten bunu yapmak istemiştir. Bakın burada Kur'an bir insan tarafından yazıldı falan demiyorum. Tabii ki de öyle anlaşılabilir bu. Zaten ben Kur'an ilahi bir kitaptır iddiasında olan buna iman eden birisi de değilim. Ama en azından objektif bakarak anlatacaksak Kur'an'ın en azından tıpkı hece ölçüsüyle yazılmış veya divan edebiyatıyla yazılmış bir kitap gibi içinde bir nüans olduğunu söyleyebilirim. Ya siz bunu 19 mucizesiyle, farklı şeylerle, matematiksel sistemlerle veya mucizelerle anlamaya çalışabilirsiniz. O da size kalmış yine yargılamıyorum. İşin içine bilimi veya başka şeyleri katıp da yalan söylemediğimiz sürece neye inandığımız çok da önemli değil. Şunu bir anlamak lazım. Kur'an eğer biz evreni genişletiyoruz demek isteseydi bunu açık açık söyleyebilirdi ve 1400 yıl önce de bu böyle tercüme edilirdi. Çünkü zaten astronomi bilimi, yıldız bilimi en eski bilimlerden birisi. Yani milattan 3000 yıl önce bile Mısır ruhban sınıfında bile evrenle, yıldızlarla alakalı yorumlar vardı. Gök nedir, yıldızlar nedir bunları düşünenler vardı. Hatta Kur'an direkt olarak bunu açık açık söylemediği için Kur'an'daki bir takım ayetlerde astronomiye tamamen ters düşen şeyler bile görebiliyoruz. Şimdi şunu da diyeceksiniz hayır Kur'an'da direkt olarak evreni genişletiyoruz şeklinde bir ifade yer alsaydı insanlar buna karşı gelirdi ve öldürmeye çalışırlardı Yani bu aslında o dönem için böyle söylenmesi gereken Üstü kapalı ifade edilmesi gereken bir şeydi Ama bu da doğru değil Zira dünya yuvarlak dedi diye öldürülen insanların öldürülme sebepleri bile İncil'de dünyanın yuvarlak olduğunu söylenmemesi Hatta dünyanın düz olduğuna kapı açan ayetlerin olması. Hadi yuvarlaklığı geçelim. İncil ve Tevrat'ta gerçek anlamda göklerin ve yerlerin gerildiğini ifade eden anlatımlar var. Bu gerilmeyi genişlemek yani Big Bang olarak alırsanız gerilmenin serbest bırakılması ve daralması da bir kranç olur ve asıl mucize de bu olur. Ama tabii ki bu ifadelerde daha önce başka inançlardan alındığı için yine buradaki mucize kutsal kitapların olmuyor. Yani eski Çin inancında veya milattan 2000 yıl önce Hint inancında, Purana gibi kitaplarda bile göğün genişletildiğine dair anlatımlar var. İşte evren bir dumandır, sürekli açılmaktadır şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla eğer bunlara bakacaksak asıl mucizeyi aslında eski uzak doğu dinleri veriyor. Şundan da bahsetmek lazım. Zariyat 47'de evrenin genişlediğine işaret edildiğini söyleyenler, 48. ayette hemen bir sonraki ayette, Yerlerin bir döşek gibi döşendiğini nedense görmezden geliyorlar. O zaman bu ayetten de dünyanın düz olduğunu düşündüklerini çıkarabiliriz. Madem kendimize göre mealcilik yapacağız bu durumda Zariyat 48'de dünyanın dümdüz olduğu, döşek gibi olduğunu ifade eden bir anlatım buluruz ve bu durumda bilimselcilik çöker. Nebe suresi 6. ve 7. ayette de biz yeri bir döşek dağları da bir kazık gibi yapmadık mı şeklinde buna benzer ifadeler geçiyor. Şimdi başka ayetlerden devam edelim ve tabii ki işte mucize diye ortaya koyulan ayetlerden devam edelim. Yoksa kuyruklu yıldızların şeytanları atış talimi yapılan taşlar oldukları ve bunun gibi bilimle hiç örtüşmeyen hatta mecazi olarak bile komik olan bir takım ayetler var. Ama bu videonun konusu Kur'an çelişkileri veya Kur'an saçmalıkları gibi saldırgan konular değil. Ben sadece işte bilim bunu kanıtlıyor diye ortaya sürülen bir takım ayetlerin neyi kanıtlayıp kanıtlamadığını söylemeye çalışıyorum. Ha Kur'an'da çelişki var mı yok mu onu da siz araştırın bulun artık. Zira ben zaten şu videoyu yaparak bile yeterince büyük bir dert açıyorum başıma. Şimdi başka bir ayete bakalım. Enam suresi 101. ayet. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Bu ayet belki de Kur'an'daki en mucize denilebilecek ayettir. Çünkü yoktan yaratma konusu felsefede bir devrim yaratmıştır. Eski Yunan'da, eski Mısır'da, eski Hint'te yani bütün felsefelerde ve inançlarda yoktan varlık gelemez, varlık da yokluğa gidemez. Yani hiçbir şey yoktan yaratılamaz. Madde ezeli ve ebedi olmalıdır. Fakat Kur'an'a göre hiçbir şey yokken sıfırdan madde yaratılmıştır. İşte bu bir takım sorulara yöneltiyor sizi. En azından felsefe yapmaya götürüyor ki bunun için bu ayetin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama Big Bang teorisiyle yokluktan varlığa geçildiğinin kanıtı bulundu. Big Bang teorisi, bilim, kuantum herhangi bir şey işte Kur'an'da yazıyordu bu bir kanıttır dediğiniz zaman bu yine sahtekarlık oluyor çünkü maddenin yoktan geldiğini yine kanıtlayabilmiş değiliz. Ayrıca hadi diyelim ki gerçekten de madde yoktan yaratıldı ve bu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu yine de Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğu anlamına gelmez. Çünkü 1400 yıl önce değil 3000-4000 yıl önce de bir takım inançlarda. Yoktan yaratılmayla alakalı ifadelerin olduğunu görebiliyoruz. Felsefede böyle bir şey yoktu. Dinlerde yine vardı. Ama tabii ki bugün işte Kuantum ve Allah, Big Bang ve Allah gibi kitaplar yazan ve işte televizyonlarda sanki bilim adamıymış gibi anlatımlar yapan, bilimsel İslamcı geçinen bir takım kimseler insanlara bunları böyle olduğu gibi anlatmayacaklar. İşlerine geldiği gibi anlatacaklar ki böylece prim yapacaklar. Şimdi Big Bang teorisi maddenin yoktan geldiğini kanıtlamıyor. Bu bir teori. Daha buna birçok ekleme yapılacak, çıkarma yapılacak. Ama siz Kur'an'a ne zaman ekleme ve çıkarma yapmayı bırakacaksınız? Bunu bir sorgulamak lazım. Ama bunlara gelmeden önce bir ayetten daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da bağlantılı bir ayet. Enbiya Suresi 30. ayette şöyle yazıyor. O inkar edenler görmüyorlar mı ki? Başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık yine de onlar inanmayacaklar mı? Şimdi burada göklerin ve yerin ayrılması konusu Big Bang'e dayandırılıyor çünkü Big Bang'e göre Aslında evren sürekli genişlemekte ya bir patlama oldu ve genişledi ya Biz filmi geriye sardırırsak Bütün bu maddeler sıfır noktasında yani başlangıç noktasında kalacak Aslında şu an gökleri ve yerleri oluşturan her şey Tek bir noktanın içindeydi Bunlar ayrıldı ve yer ve gök meydana geldi. En azından dini mantıkla baktığınızda Big Bang'i böyle yorumluyorsunuz. Varlık sürekli taştığı ve evren genişlediği için bu taşmanın, bu patlamanın, bu genişlemenin bir başlangıcı olmalı. Bu durumda, başlangıç durumunda yerler, gökler, her şey tek bir noktada sıkışmış olmalı. Bitişik olmalı. Sonra bunlar ayrıldı ki madde meydana geldi. Bu da ayette yazıyor, bu da kanıttır. Bu da mucizedir vesaire vesaire. Şimdi siz bunu böyle söylediğinizde işte yokluktan madde yaratılmış, madde de ikiye bölünmüş, gökler ve yer yaratılmış. Kur'an'da bu yazdığı için bu da mucizeymiş gibi yorumluyorsunuz ama aslında bu tam tersi materyalizmin elini güçlendiriyor. Çünkü bu yoktan var olmayı değil var olan bir şeyin form değiştirmesini kanıtlar. Yani Big Bang'in olabilmesi için bile bir enerji, bir varlık gerekiyor olacak ki formu değişecek ve patlama meydana gelecek. Yani patlamanın olabilmesi için bir fitil gerek. Siz bu fitili kim çaktı, kim ateşledi bunu sormalısınız. Ama niye ise oturup bilim adamlığına soyunmaya başlıyorsunuz ve o kadar astrofizikçi Big Bang için bir geçiş evresidir dese de bunu görmezden gelerek yokluktan varlığa geçiştir diye yorumluyorsunuz. Ama zaten bu gibi iddiaları az çok bunları araştıran herkes çürütebilir. Sonuçta Big Bang'le alakalı farklı teoriler de var. Yani Big Bang sürekli genişleyen ve daralan bir evren formülü de olabilir. Yani aslında bu evren tekrardan kıyametle çöküp sonra tekrardan yaratılacak olabilir. Veya Big Bang dediğimiz şey aslında bir kara deliğin tam tersi olan bir beyaz delik olabilir. Nasıl ki kara delik bütün maddeyi emiyor ve içinde onu yok ediyorsa veya başka bir forma çeviriyorsa bu kara deliğin çıkış noktası olan beyaz delik denilen ters bir formu da olabilir. Yani buradan emilen maddeyi buradan fırlatan fışkırtan bir madde de olabilir bir varlık da olabilir bu durumda yani beyaz delik dediğimiz kara deliğin tam tersi olan şey aslında big bang'i yaratıyor olur ve yaratılış meydana gelir en azından bizim anladığımız tabiriyle bu bile olan bir şeyi yerler ve gök diye ayırmaktan daha mantıklıdır çünkü siz maddeyi bir hamur gibi alıp aha bu yer olsun bu da gök olsun diye ayırmıyorsunuz şimdi şu yerleri ve gökleri ayırmak olayını bir anlayalım Materyalizmi bir anlayalım ki ben materyalist falan değilim onu da söyleyeyim. Eski Yunan'da eski Mısır'da bütün eski bilim ve felsefe anlayışında madde ezeli ve ebediydi. Madde hep vardı fakat bunun formu değişiyordu. Bunun formunu değiştiren şeye zaten tanrı diyorsunuz. Hatta Masonluk'ta bile büyük mimar teorisi vardır. Bu mimar olan maddeyi farklı formlara getirir bir dizayn yapar bir tasarım yapar bu tasarım da evrendir. Ve bunu yapana da ulu mimar, ulu tanrı dersiniz. Ya da bunu hatta şöyle söyleyelim. Yani bir madde düşünün X. Elinizde iki tane X var. Bunun bir tanesini A yapıyorsunuz. Diğerini B yapıyorsunuz. Diğerini C yapıyorsunuz vesaire. Elementleri oluşturuyorsunuz. Bütün maddeler, bütün varlıklar tek bir orijinal formdan geliyor. Ki buna da atom diyorsunuz zaten. Demokritus da böyle söylüyordu. Siz şimdi tek olan bir maddeyi farklı formlara ayırdığınız zaman... Bunu birini gök olarak yaratmak diğerini yer olarak yaratmak olarak da yorumlayabilirsiniz ki antik mitlerde böyle söylemiş zaten. Hatta Hesiodos'un Telegonisine baktığınızda bile en başta kaos vardır. Daha sonra Gaia yani yer oluşur ve Uranos yani gök oluşur ve bunların cinsel birleşmeleriyle tanrılar ve yaratılış meydana gelir. Yer dişildir gök erildir yer doğurgandır gök fışkırtandır. Yağmur fışkırtır mesela yağmurun toprağa değmesi ve bitkilerin çıkması gök tanrının yer tanrısını döllemesi olarak yorumlanmıştır ki buradan anlayın işte daha açık nasıl anlatayım. Eski mezopotamya inançlarında da yine gök ve yer başlangıçta ayrılan veya savaşan iki tanrı olarak adlandırılırlar veya ilişkiye giren iki varlık olarak adlandırılırlar. Biri dişildir diğeri erildir genellikle yer küre yani dünya doğa sürekli dişi olarak yorumlandı. Çünkü meyve, sebze gibi şeyler doğurganlıkla, anaçlıkla bağdaştırıldı ama İslamiyet'te bu farklıdır, İslamiyet'te gök dişildir. Zaten sema kelimesi de aslında dişil bir kelime yani fikriye gibi, aliye gibi, kadriye gibi. Yine Sümer efsanesine göre evrende ilk olarak Tanrıça Nammu adında uçsuz bucaksız bir su vardı. Tanrıça o sudan büyük bir dağ çıkardı ve oğlu hava tanrısı Enlil onu ikiye ayırdı. Üstü gök oldu, altı yer oldu. Eski Türklerde de yine Tanrı Ülgen uçsuz bucaksız suların üzerindedir ve suyun içinden bir toprak parçası çıkar. O toprak parçasıyla dünyaları ve insanları yaratır. Tevrat'a, Kur'an'a ve Türk mitlerine göre de Tanrı'nın arşı başlangıçta su üzerindedir. Hiçbir şey yokken su vardır. Zaten bu yüzden bütün canlılar sudan meydana gelmiştir ve her canlı varlığı sudan yarattık derken de Ayet buraya gönderme yapmaktadır. Nuh Kramer'in Tarih Sümer'de başlar kitabında da zaten bu yer ve göğün dişi ve eril varlıkların ilişkiye girmesiyle Varlığı meydana gelmesi konusu ele alınıyor. Veya işte eski Mısır'da Atum'un oğlu yeri ve göğü ayıran tanrı olduğundan bahsediliyor. Zaten bir iki videomda aslında Marduk ve Paymat ilişkisinden de bahsetmiştim. Marduk Paymat adlı kaos denilen canavarı öldürür bunu ikiye böler. Bir tarafıyla yerler diğer tarafıyla gökler yaratılır. Yani yine benzer konular Kur'an'dan önce de birçok yerde vardır. Dolayısıyla eğer Big Bang veya başka bir teori yerlerin ve göklerin bitişik olduğunu ve ayrıldığını iddia ediyor ve kanıtlıyorsa e bundan 5000 yıl önce başka mitilerde de aynı ifadeler vardı. Burada mucize Kur'an'ın değil bu mitilerin olur. Ha, Siz şimdi bunu da farklı yorumlayıp da şöyle derseniz işte Allah katında tek din İslam'dır. Adem'den beri tek bir din vardı o da İslam. Yani 5000 yıl önce başka bir dinde bir mucize olması yine Allah'ı kanıtlıyor. Yine Kur'an'ı kanıtlıyor çünkü bütün milletlere elçi gönderdik vesaire vesaire. Bunun gibi şeyler var. Bunu söylerseniz de o zaman yine sahtekarlık yapmış oluyorsunuz. Çünkü madem öyle o zaman gidin bütün dinlere inanın yani. İşinize geldiğinde gavurların bazı icatlarını ve keşiflerini İslam'a mal etmeyi biliyorsunuz ama işinize gelmediğinde de onlar kafirdir yanlıştır diyorsunuz. Bu tip ayakları bırakın biraz dürüst olun en azından doğru düzgün konuşabilirim. Kaldı ki yine bu iddia aslında yanlış bir iddia sayılmaz çünkü zira Kur'an yokluktan var olan bir kitap değildir. Kur'an İncil'den ve Tevrat'tan beslenmiştir. E Tevrat da Orta Doğu Sami geleneğinden beslenmiştir. Yani zaten Tevrat'ın içindeki birçok peygamber ve hikaye daha önce başka toplumlarda vardır. Böyle baktığınız zaman yine bu iddia tutarlı olur ama bu Kur'an'ın mucizevi olduğunu kanıtlamaz. Eğer bu gözle baktığınızda Kur'an mucize ve gerçek oluyorsa diğer kitaplar da mucize ve gerçek olur. Bu kitapları iyi bilebilmek adına Sümer mitolojileri ve Anadolu mitileri bilinmek zorundadır. Ki dini konularla alakalı tonla araştırma videosu paylaştığım için Çemkirmeden önce onlara bir baksanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Zira sırat köprüsü inancı, kurban verme inancı, öteki alem inancı, nuh tufanı inancı vesaire. Ne var ne yok bunlara ayrı videolar yapmıştım zaten ve birçok toplumda birçok mitolojide benzer hikayelerin nasıl aktarıldığını da kaynaklarıyla ortaya koymuştum. Son olarak şunu da söyleyelim gökler ve yer diye anlatılırken buradaki gökler kelimesinin daha birçok ayette aynı manada kullanıldığını söylemeliyim. Yani aslında Kur'an gökler derken evrenden falan bahsetmez. Gök yüzünden bahseder. Çünkü eğer gökyüzü bir tavan gibi inşa edilmiş olmasaydı bütün yıldızlar üzerimize düşecekti ve yok olacaktık. Zaten kıyamet de böyle olacak. Bu koruma kalkanı kalkacak ve yok olacağız. Böyle söyleniyor. E bu durumda zaten direkt olarak bilimle çelişmiş oluyorsunuz. Çünkü dünya bütün evrenin merkezinde olan her şeyin etrafında döndüğü bir obje değil. Dünya zaten güneşin etrafında güneş başka şeylerde dönüyor. Birçok galaksi var. Ama işte eski inançlarda dünyayı evrendeki merkez ve yaratılan tek şey olarak gördüğünüzde bütün yıldızları bir süs bir lamba bir kandil gibi kullanmış öyle yorumlamış oluyorsunuz ki bunu söyleyen ayetler de var zaten. Öyle aynı kelimeyi işimize gelen bir ayette farklı yorumlayıp diğerinde keyfimize göre yine değiştireceksek bu durumda da zaten müminlik değil sahtekarlık yapmış oluruz. Ki Enbiya 32 ve Hac 65'e bakanlar bunu daha iyi anlarlar. Ha eğer siz bu gökyüzündeki yıldızların üstümüze düşmesini engelleyen tavanı da atmosfer falan diye tercüme edecekseniz Şimdi bir iki mucize örneğine daha bakarak videoyu sonlandıracağım çünkü aslında değinmek istesek Müslümanlara göre bütün ayetler birer mucizedir. Yani arıların cinsiyeti, rüzgarların fotosentez yoluyla bitkileri döllemesi, bebeğin anne karnındaki oluşumu gibi gibi tonla ayet o dönemde kimsenin bilmediği mucizeler olarak aktarılıyor. Ama bunlar çok popüler olmadıkları için bunlara değinmiyorum. Zira bu bilgilerin zaten 3000-4000 yıldır birçok medeniyet tarafından bilindiğini en azından 5 dakika şunları araştıran herkes bulabilir. Eğer araştırmalarınızı Arabistan çöllerinden çıkarıp da dünya tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihi okumaya başlarsanız zaten böyle yanılgılardan kurtulursunuz ama biliyorum insanlar bunları yapmaya üşeniyor. Bir iki tane ilahiyatçının sözünü ezberleyip sağda solda ahkam kesmeyi ya da iki sayfa Risale-i Nur okuyup bilim adamı kesilmeyi seviyorlar. Zaten problemler de bu yüzden ortaya çıkıyor. Biz şimdi demiri indirdik ve dağları yürütüyoruz şeklinde yeni bulunan bilimsel keşiflerle bağdaştırılan mucizevi ayetlere bakalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Neml Suresi 88. Ayet Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Burada dağların hareket ettiği yazıyor ve geçtiğimiz yüzyılda da dağların her ne kadar milyonlarca yılda da olsa hareket ettiğini keşfettik. Yer tabakası sürekli hareket halinde ve kıtalar sürekli değişiyor. Yeni dağlar oluşuyor. Bu ayette de buna benzer bir şey yazdığı için bunun bir mucize olarak tanıtılması gayet doğal. 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını daha sonra farklı yönlere sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Jeologlar Wegener'ın haklı olduğunu, onun ölümünden ancak 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Pangaea kıtası gibi teoriler ortaya atıldı ve levha tektoniği denilen bir teknik bulundu. Gerçekten de 20. yüzyıl aslında jeolojinin yüzyılıydı. Biz her ne kadar Einstein'la kuantumla daha çok tanıştıysak da aslında 20. yüzyıl jeoloji alanında sıçrama yapılan bir yüzyıldır. Ve biz 20. yüzyılda dağların hareket eden şeyler olduklarını öğrendik. Kur'an'da da buna işaret eden bir ayet gördük. Mucizevi görünüyor değil mi? Maalesef değil arkadaşlar. Çünkü bunun tam tersini söyleyen yani bu ayetle birebir çelişen birçok ayet daha var Kur'an'da. Kaldı ki bunlar olmasa bile yine bir şey değişmezdi. Çünkü zaten bu gibi fikirler filozoflar tarafından, bilim adamları tarafından ortaya atılmıştı. Sadece bunu kanıtlayabilmemiz 20. yüzyılda oldu. Şimdi buradaki sahtekarlık nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Veya ben bu videoyu yaparken bu konuya niye değiniyorum? Çünkü böyle bir buluş ortaya çıktığında bakın bunu kimse bilmiyordu. Kimsenin bundan haberi yoktu. Bir tek Kur'an'da yazıyordu. 1400 yıl önce bu burada yazdığına göre bu Allah'ı kanıtlıyor. Bu gibi iddialarla ortaya çıkarak insanları yanlış bilgilendirerek insanları saptırmak. Bu sahtekarlıktır. Ya bu iddialarla ortaya çıkanlar da bunları bilmiyorlar. Ve bilebildikleri kadar bilim adamlığı taslıyorlar ya da tam tersi bunları da biliyorlar ama işte suyun ayrılmasıyla alakalı fotoğrafları alırken açıklamaları görmezden gelmek gibi kasıtlı olarak çarpıtma yapıyorlar ve insanları kandırıyorlar. Ama bunlara gelmeden önce dağların mahiyetiyle alakalı birkaç tane daha ayete bakacağız çünkü daha farklı konulara giriyoruz. Şimdi Pangea kıtasını varsayalım doğruydu ki olabilir bu çelişen bir şey değildir. Dünyada tek bir kıta vardı zamanla bu parçalandı ayrıldı diyelim. Şimdi bunu söylemekte problem yok ama dünya başta dümdüzdü, hiç dağ falan yoktu. Burası ayrılınca dağlar oluşmaya başladı. Dünya aslında döşek gibiydi. Zamanla dağlar aradan fırladılar veya kazık gibi bu yerleri, kıtaları tutabilsinler diye dağlar çivi gibi çakıldılar derseniz burada bilimle çelişen ve akla mantığa da pek uymayan bir şey söylemiş olursunuz. Ki Kur'an'da böyle söylemler var mı? Gelin bakalım. Hicr suresi 19. ayet Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Bakın burada dağların sabit olduğundan bahsediliyor. Yani öyle hareket eden dağlar terimi yok. Tabii ki bunun sebebi ayetlerin iniş süresi. Arada birkaç yıl var dolayısıyla anlatılanlar iddialar değiştirilebilir. Nebe suresi 6. ve 7. ayetler Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık.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 Hiçbir kimseyi geride bırakmamışızdır. Şimdi burada mucize nerede? Dağların yürütülmesi ayetinden yola çıkarak dağların hareket ettiğini söylemek dürüstçe bir hareket ise bunları neden söylemiyorsunuz? Buradaki bilgiler basbayağı jeolojiyle zıtlaşıyor hatta direkt olarak yanlış bunlar. Neticede dağlar toprağın birbirine geçmesiyle oluşan şeylerdir. Karasal ortam varsa dağ da oluşur. Dağlar yerküreye sonradan yerleştirilmiş şeyler değildir. Zaten yerin olması demek yükseltilerin de olması demektir. Yani özetle dünya başlangıçta düzlük değildi. Dağlar oraya sonradan yerleştirilmedi. Dağlar her zaman vardı. Dağlar yere sonradan direk gibi çakılmış ya da çadır gibi konulmuş şeyler değildir. Litosfer altındaki magma dünya üzerindeki levhaların yerinin değişmesine yani kaymasına sebep olur. Bu şekilde kıtaların yeri değişir ve yer şekilleri oluşur. Dağlar yükselir. Şimdi siz buradaki ayetler bilimle örtüşmüyor diye orada mecaz var onu biz anlayamayız başka bir şey demek istiyor derseniz az önceki dağların hareket ettiğini söyleyen ayeti de orada onu demek istemiyor aslında mecaz var diyerek almalısınız. Öbür türlü ayet diyorsunuz ve kendinizi kandırıyorsunuz demek olur bu. Şimdi ben size iki tane bilgi veriyorum. Bir yarın İstanbul'da 7 şiddetinde bir deprem olacak. 5 dakika sonra fikrimi değiştiriyorum ve ikinci bilgiyi veriyorum. Hayır yarın İstanbul'da herhangi bir deprem olmayacak. Şimdi eğer yarın İstanbul'da deprem olmazsa ben zaten olmayacağını söylemiştim diyebilirim. Ve bu bir mucize olmaz yani %50 %50 sonuçta. Ama yarın deprem olursa ben daha sonra olmayacak demiş olduğum halde bakın ben başta söylemiştim işte oldu gördünüz mü diyemem. Dersem yani kimi kandırıyorsun derler. Her şeyi geçtim bu dürüst bir hareket midir? Yani bu yaptığım fırsattan istifade etmek ve sahtekarlık yapmak olmuyor mu? İşte dine bakışınızı, bilime bakışınızı, şu kitabı okuyuşunuzu biraz dürüstçe, kendinizi bilerek, kendinizi kandırmadan yaparsanız zaten etrafa insanlara bu dini kanıtlamakla uğraşmak için saldırmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca Lokman 10 ve Nebe 6 ila 7. ayetlere göre Dağların depremleri önlemek için konulduğu anlatılıyor. Dağlar pikniğe gittiğinizde rüzgardan uçmasın diye örtünün kenarına ağırlık olarak yerleştirilen şeyler gibiler. Kaldı ki Kur'an'da dağlarla ve jeolojiyle alakalı anlatılan bütün şeyler 1400 yıllık değil 4000-5000 yıllık şeylerdir. Çünkü eski Sami gelenekte bunların hepsi vardır. Zaten bu hatalar bu yüzden ortaya çıkıyor. Bu bilgiler 4000-5000 yıllık bilgiler. E 4000 yıl önceki insanların yanılması normal bu olabilir ama tanrı yanılabilir mi problem burada ortaya çıkıyor Çünkü tanrı her şeyi bilen bir varlıktır yanlış biliyor olamaz Eğer bir kitapta yanlış bir bilgi veriyorsa kasıtlı olarak insanları kandırıyor demektir E bu durumda kitaba güvenemezsiniz zaten Şimdi bu dağların kazık gibi çakılması inancı nereden geliyor biraz da buraya bakalım Çünkü dediğim üzere Kur'an sonuçta önceki dinlerden veya toplumlardan veya kitaplardan birtakım alıntılar yaptı. Bunu bakan herkes görebilir. Şimdi Tengrizm inancına göre Tengri dağları, dünyayı sabit tutmak amacıyla, kıtaları korumak amacıyla saplamıştır. Aynı mantık yeryüzüne bastırmıştır. Bunlar sonradan konulan şeylerdir. Altay Yaratılış Destanına baktığımız zaman da yine Tanrı, Ülgen dünyayı yaratırken dümdüz yaratmıştır. Hiçbir engebe çukur yoktur, mükemmeldir. Fakat daha sonra Erlik yani şeytan gelir. Ve dağları yaratır, dünyanın şeklini bozar. Yani bu mantık aslında çok eskiye dayanıyor. Hatta Kur'an'dan 900 yıl önce Çin'deki yaratılış efsanesine göre de Tanrıça Nugua yine dağları tsunami'leri önlemek, depremleri önlemek amacıyla koymuştur. Tabi bu bilimsel bir gerçek değildir orası ayrı ama sonuçta bu inanışlar birçok dinde vardı. Şimdi dağların olduğu yerde deprem olmaz demek yanlıştır. Zira dağlar depremleri önlemezler. Hatta Celal Şengör gibi bunun tam tersi depremlere sebep olduğunu bile söyleyenler var. Ama ben jeolog olmadığım için fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Zira bu konuları hiç bilmeyen birisi bile dünyadaki en faal deprem bölgelerinin komple dağlık bölgeler olduğunu haritaya baktığında görebilir. Fay hatları, volkanlar, dağlar bunlar depreme sebep olur. Çünkü dağlar zaten tektonik hareketler sonucu oluşuyor. E, tektonik hareketler aynı zamanda depremleri de oluşturuyor. Bu kadar basit yani. Şimdi başka bir mucizeye bakalım. Gökten demirin indirilmesi mucizesine. Bakalım öyle bir şey var mıymış? Hadid suresi 25. ayet. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Şimdi buradaki indirdik kelimesini bakın demiri uzaydan getirdik sizlere gökten bunu indirdik şeklinde yorumluyorlar. Ve bunu nereye bağlıyorlar? Demir dünyada oluşabilecek bir element değil. O kadar büyük sıcaklıklar lazım ki ancak patlayan bir yıldızdan o sıcaklıktan demir oluşabilir. Dolayısıyla demirin dünyaya dışarıdan gelmiş olması lazımdır. Buradan yola çıkarak e bunu insanlar nereden bileceklerdi? 1400 yıl önce Kur'an'da bu yazıyorsa demir gökten geldi yazıyorsa bu bir kanıttır diyorlar. Fakat bakalım öyle miymiş veya ayet öyle mi söylüyormuş? Buradaki indirmek kelimesi Arapça enzelna diye geçiyor. Fakat enzelna kelimesi de başka ayetlerde yine indirdik diye çevriliyor. Ancak buradaki indirmek mecazi bir indirmek ve bu gayet açık. Örneğin Araf Suresi 160. ayette kudret helvası ve bıldırcın etini de indirdik yazıyor. Zümer Suresi 6. ayette sizin için davarlardan 8 çift indirdik yazıyor. Bu durumda kudret helvası, bıldırcın eti ve davarlar da gökten lap diye indirilmiş oluyor. Ya da kıyafetler indirdik denildiğinde kıyafetin Mars'tan yollandığı anlamına geliyor bu. Bu durumda Enzelna kelimesini gökten indirmek olarak çevirerek mucize yaratmaya çalışanlar tam tersine kitabı çelişkilere sürüklemiş olmuyorlar mı? Ha derseniz ki zaten dünyadaki bütün materyal, bütün varlık zamanında uzaydaydı. Her şey gaz bulutuydu. Bunlar yaklaştı, katılaştı vesaire ve dünya oluştu. Dolayısıyla demir zamanında uzaydaydı. E bu durumda dünyadaki her şey uzayda oluyor ve burada demiri indirdik demenin bir mantığı kalmıyor. Burada bir mucize falan da kalmıyor. Yani bununla gidip İslam'ı kanıtlamanıza gerek kalmıyor. Bu saçma oluyor. Peki niye burada bir mucize varmış gibi insanlar bunu satmaya çalışıyorlar? Arkadaşlar şunu bir anlamak lazım. Eğer birisi sürekli kitaptan mucize çıkarayım, vay efendim gideyim de bir şeyleri kanıtlayayım diye uğraşıyorsa... Bu zaten o kişinin kitaba inanmadığını gösterir. Adamın zaten imanı zayıftır ve inanmak için bir şeyler bulması gerekiyordur. E böyle bir şeyleri çevirerek kendi kafasına göre tercüme ettiğinde bir mucize bulduğunda da bunu insanlara kabul ettirecek. Ne kadar kişi onunla aynı fikirde olursa kendi inancı o kadar güçlenecek ve gönlü rahatlayacak. Veya tam tersi bunu sadece para kazanmak, ün, şöhret kazanmak için yapacak. Şimdi bir düşünün. Bu bilimsel İslamcı geçinenler veya ayetleri sürekli bilimle yorumlamaya çalışanlar veya orada öyle demek istemiyor aslında diyenler Kur'an'da namaz yoktur, şu yoktur, bu yoktur diyenlerle aynı kişiler değiller mi? Bakın Kur'an'da namaz vardır veya yoktur orası beni bağlamıyor ondan bahsetmiyorum. Fakat bu kişiler zaten öyle günde beş vakit ibadet eden ya da dinlerini sıkı sıkıya bağlı olan insanlar değiller. Bunlar zaten bir takım şeylerden, ritüellerden bıkmışlar istemiyorlar fakat bir yandan da Tanrı inancından kopamıyorlar. E bu durumda ne yapıyorlar? Aslında 1 milyar insan yanlış inanıyor. Kitapta böyle bir şey yazmıyor. İnsanlar ruhbanlık yapıyor. Gerçek din yerine hadisleri yaşıyorlar. Aslında bunun gerçeğinde bunlar bunlar yok. Aslında Kur'an tamamen bilimsel bir kitaptır diyorlar. Ve çevresine de insanları çekmeye çalışıyorlar. Şimdi herkesin inancı kendine. Kitapta namaz yazıyordur, yazmıyordur, diğer şeyler vardır, yoktur. Orası beni ilgilendirmiyor. Burası İslam aleminin çözmesi gereken bir şey. Ama çıkıp da böyle mucizelerle ortaya çıkan insanlar veya bilimi alet edenler zaten bu dine güvenmiyorlar. Şunu bir anlamak lazım. Bu insanların imanı zaten zayıf ki bunu güçlendirmek için size ihtiyaç duyuyorlar. E bunu yaparken de tarihi, bilimi, başka şeyleri eğer değiştiriyorlarsa, yalan söylüyorlarsa birinin de çıkıp bunları söylemesi gerek. Kusura bakmayın yani. Hatta bunu Müslümanların yapması gerek. Kardeş sen bunu yanlış okuyorsun. Bu böyle değil. İnsanları yanlış yönlendirme. Bizim kitapta şöyle bir şey yazıyor. Bu anlama geliyor. Bırakın böyle oyunları demesi gerekiyor. Ama niye ise bunları işte anca ateistler, deistler veya benim gibi agnostikler yapıyor. Bu durumda da İslam'ı bitirmeye çalışıyorsunuz, iftira atıyorsunuz gibi şeyler söyleyenler çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada ne kadar doğru konuşsam da, ne kadar güzel kanıtlar getirsem de, yani kaynaklarıyla tamamen objektif anlatım yapsam da karşı gelecekler, beğenmeyecekler, beni küçük görecek olanlar vardır. Ben zaten bunun farkındayım. Ben bunları kazanmaya çalışmıyorum. Ben kafası basan, biraz düşünebilecek tiplere bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi size bu tip insanlardan biraz bahsedeyim kısa bir örnek vereyim ki yanlış hatırlamıyorsam Bertrand Russell'ın felsefe tarihi kitaplarında bunu okumuştum. Şimdi siz mükemmel bir iş de yapsanız insanlar sizi mutlaka eleştirecektir ve beğenmeyecekleri bir yer olacaktır. Örneğin bir çift düşünün karı ve koca bir de yanlarında eşek var bunlar yolda yürüyorlar. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar her türlü eleştirilecekler. Şimdi eğer ikisi de eşeğe binmezse eşek yanlarında yürürse diyecekler ki enayilere bak yanlarında eşek var buna rağmen yürüyorlar binsenize. İkisi de eşeğe binerlerse bu sefer diyecekler ki ya hayvana eziyet değil mi İnin oradan ayıp ayıp insanlık kalmamış veya adam binmezse. Eşini karısını bindirirse diyecekler ki sen nasıl adamsın baksana karısından korkmuş. Karı işte eşe binmiş yürüyor adam da amele gibi yürüyor. Ya da tam tersi adam kendisi binip de karısını yürütürse bu seferde hiç centilmenlik yok. Bu nasıl hayvanlık? Yani kadın binmesi gerekiyorken erkek ona binmiş yürüyor. Böyle insanlık mı olur? Vesaire vesaire. Anlayacağınız üzere bu durumdan kaçış yok. Ne yaparsanız yapın her türlü birilerine hedef olacaksınız. Ben de bunu biliyorum. Bunları zaten bu yüzden anlatıyorum. Ben eninde sonunda ne yaparsam yapayım bu birilerine batacak. En azından ben işimi doğru yapayım da batmayanlar bir şeyler öğrenebilsin. Ayrıca şu da var ayetten devam edeyim uzatmayayım. Şimdi eğer biz bu ayetteki gibi demir gökten indi olarak anlarsak bu zaten doğru olmuyor. Bu zaten yanlış bir şey oluyor çünkü demir sonradan gelen bir şey değil. Evrendeki tüm maddelerin kimyasal yapısında yaklaşık olarak %70 ila %73 hidrojen %25 helyum ve %2 de diğer ağır elementler bulunur. Ağır elementlerin hepsi yıldızların içinde evrimle oluşmuş ve uzaya atılmıştır. Keza bunların füzyonu için gerekli ısı ancak bu yıldız patlamalarından elde edilebilir. Dünyamız bu oluşumu sağlayacak sıcaklığa erişemez. Dolayısıyla sadece demir değil pek çok diğer element de dünyamızın oluşumundaki toz ve gaz bulutunun içinde yer almaktaydı. Dünyamız demiri de içinde bulunduracak şekilde katılaştı ve kabuklaştı. Demek ki demir zaten dünyamızın oluşumu esnasında vardı. Dünyamızın oluşumu esnasında bu sıcak materyaller, bu metaller dünyanın çekirdeği olarak, temeli olarak toplandılar ve bunların da etrafına magma yani sıcak lavlar örtüldü. Daha sonra yer kabuğu oluştu ve yer kabuğundaki çatlaklardan da biraz magma sızdığı zaman, demir sızdığı zaman... O soğuklukla katılaştı ve madenler oluşmaya başladı. Yani bütün bu madenler zaten varlardı. Yani aslında demir gökten indirilmedi tam tersi yerden çıktı ama demirin gökten geldiğini düşünen medeniyetler vardı. Ki demir madenciliğinin işlenilmeye başlanılması M.Ö. 1800'lere dayanıyor ve Mısırlılara göre de demir gökten gelen bir lütuf, tanrıların bir armağanıdır. Ki bunun benzerleri örnekleri diğer milletlerde de vardır. Mezopotamya'da demire göğün madeni adı verilmiştir. Çünkü tıpkı Prometheus'un ateşi çalıp insanlara vermesi gibi demirin de tanrılar tarafından insanlara hediye olarak verildiği düşünülmüştür. Hatta ve hatta eski Türklere göre gökteki en büyük ve en parlak yıldız olarak gördükleri Sirius yıldızı demir kazık adıyla adlandırılır. Ki Sirius yıldızında tanrılar oturmaktadır. Hatta eski Mısır'a göre bile bu böyledir. Yani Duat adı verilen öteki alem aslında Sirius'tur ve Sirius'tan tanrılar gelir, bazen armağanlar getirir veya kahinler, rahipler astral seyahatle, meditasyonla ruhlarını Sirius'a kadar yükseltirler. Ama oradan ileri geçemezler çünkü ölmeleri gerekir. Yani bunun benzerleri birçok mitolojide vardı ve özellikle Mezopotamya çevresinde bu inanç hakimdi. Ekutsal kitaplarda buradan çıkınca tabii ki bu gökten geldi, gökten indirildi gibi İnanışlar kitabın da içinde yer bulacak. Yine söylüyorum eğer bu ayetler işte mucize var bakın bilim bunu kanıtlıyor şeklinde gün yüzüne çıkarılmasa piyasaya sürülmesi kimsenin dikkatini çekmeyecek ve burada bir çelişki falan da yakalamayacağız. Ama siz gelip de bu bilimsel bir gerçektir diye bir iddia ortaya koyduğunuzda bunu incelediğimiz zaman bilimsel bir gerçek olmadığını görürsek ayetin de yanlış olduğunu görmeye başlarız. E bu durumda ne yaparsınız? Laf cambazlığı yaparsınız. Aslında orada öyle demek istemiyormuş da orada başka bir şey demek istiyormuş. Onu biz anlamıyormuşuz diyerek kıvırmaya başlarsınız. Yani kusura bakmayın da din savunuculuğu yapmak öyle din kültürü ve ahlak dersinde öğretmenlerinizden ezberlediğiniz iki tane şeyi argüman diye sunmak demek değildir. Ya da internette gördüğünüz her şeye inanıp da insanlara cahil, hidayete ermemiş, kalp gözü kapalıymış bilmem ne demek değildir. Eğer bilimden bahsedecekseniz bilimi bilmeniz gerekiyor. Dinden bahsediyorsanız da dini bilmek gerekiyor. Daha kitabı açıp okumayıp ayetleri bilmeden internetten ezberlerle gidip de video çekmeye, makale yazmaya veya kitaplar yazarak televizyonlara çıkmaya, insanlara ahkam kesmeye başlarsanız sadece rezil olursunuz. Kusura bakmayın bu böyledir. Benim bunları söylemem de din düşmanlığı değildir. Şunu da söyleyeyim bu iddiaların çoğu yani bu işte mucize var denilen şeylerin çoğu Adnan Oktar tarafından ortaya atıldı. İlk olarak bu kişi bunları piyasaya sürdü ve işinize geldiği zaman Adnan Oktar için o gerçek Müslüman değil, İslam'ı çarpıtıyor, o İslam'ı kullanıyor. Bu gerçek Müslüman değil diyorsunuz. E i̇şinize geldiğinde bir insanı böyle yaftalıyorsunuz ama ardından o kişinin argümanlarını bilimsel gerçekmiş gibi savunuyorsunuz. Yani ne yaptığınızı siz de bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın da arkadaşlar sizin gibi tipler yüzünden insanlar İslamiyet'i cahiliye dini olarak görmeye başladı. Ben Müslüman olmadığım halde bu bilgi kirliliği beni rahatsız ediyor. Ama nasıl oluyorsa Müslümanlar bundan hiç de rahatsız değil. Hatta bunu savunuyorlar peşinden gidiyorlar. Arkadaşlar bakın bir insan inançlı olduğu halde entelektüel olabilir. İnancı olan birisi bilim adamı olabilir. Ama bunlar için sadece bin yıl öncesinden örnekler vermek gerekmiyor. Bugün de bunu başarabilmek gerekiyor. Din bir yaşam tarzıdır ve dininizi nasıl yaşıyor olduğunuzda sizin nasıl birisi olduğunuzu gösterir. Yani kitapta yazanı kimse anlamadı, okumadı, kimse gerçek Müslüman değil demek sizin de gerçek Müslüman olmadığınızı kanıtlıyor aslında. Arkadaşlar din bir cezadır. Dinin anlamı zaten ceza demektir. Bu yüzden her topluma uyarıcı ve farklı peygamberler yollanmıştır. Her yerde farklı ümmetler vardır. Her ümmet kendisine verilen cezadan yani dinden sorumludur. Birindeki kurban farklıdır, diğerindeki farklıdır. Bu cezanın da sebebi en başta yenilen yasak meyvedir. Her millet kendi peygamberine ve liderine göre bu kefareti, bu cezayı farklı bir şekilde öder ve ne kadar iyi ödüyor olduğunuz öldükten sonra nasıl bir ödül veya ceza alacağınızı gösterir. Ama insanlar dinlerini anlamak yerine dinleriyle alakalı birkaç argümanı ezberleyip doğru mu değil mi bunu kontrol etmeden reklamını yapmayı seviyorlar veya kitap yeterli bir kitap değilmişti, de bunun doğru olduğunun anlaşılabilmesi için mucize çıkarılması gerekiyormuş gibi düşünerek bir takım sistemler geliştirmeyi uygun gördüler ki 19 da bunlardan biridir. Kur'an'ın içinde 19 gerçekten vardır yoktur orası ayrı konu. Ama 19 ile ilahiliği kanıtlamaya çalışmak demek zaten kitabın eksik olduğunu düşündüğünüzü gösteriyor aslında. Ki zaten sırf bu 19 da alakalı bile bir video yapmayı planlıyorum. O da muhtemelen bir iki saatlik bir video olacaktır. Ama şunu baştan söyleyeyim öyle 365 kere gündenmesi veya bilmem hangi sayıların tekrar edilmesi... Bu kitabın bilimsel veya mucizevi bir kitap olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şu kafalardan çıkarsanız zaten inançla değil de zeka ile bakarsanız bir şeyleri daha iyi anlayacaksınız. Çünkü şu bir gerçektir. İdeolojiler, birçok fikir, ön yargılar, inançlar veya sevgi, duygular sizde bir takım perdeler yaratır. İster istemez yani farklı gözle bakarsınız. Şu anda yolda geçen tanımadığınız birisinin yapacağı bir hareket size çirkin görünebilecekken sevdiğiniz bir insan yaptığı zaman batmıyor. Bu aynen bunun gibi. Zaten siz kendi kendinize at gözlüğü takmış oluyorsunuz. Bu demek değildir ki herkes dinsiz olsun. Ama en azından din eleştirilecekse zaten ön kabullerle eleştirilmemesi gerekir. Ve ortalıkta bir mucize varsa da bunun gerçekten mucize olup olmadığının tartışılması, sorgulanması gerekir. Yani şu anda biyolojiyle alakalı hiçbir bilgisi olmadığı halde evrim yalan ara formlar yok diyenlerle ya da okulda matematik dersi bir geldiği halde Kur'an'da matematiksel bir sistem var bu kanıtlandı ya siz çok iyi bilmiyorsunuz bak ben araştırdım öğrendim diyenler aynı kişiler. Veya işte din derslerinde veya bazı kitaplarda dünya güneşe bir santim yakın olsa yanardık bir santim uzak olsa donardık ne kadar mükemmel bir sistem var hala mı inanmıyorsunuz? Astronomi bunu kanıtlıyor, evrende mükemmel bir denge var diyenler aynı kişiler. Ve bunların hepsi maalesef ya yalan söylüyorlar ya da yeterince bilmediklerinden veya inanmak istediklerinden böyle aktarıyorlar. E konu inanç olunca insanlara kızmak pek mümkün değil. Sonuçta hepimizin bazı değerleri, bazı kabulleri var. Anlayışlı olmak lazım. Ama eğer inancınızı başkalarına yedirmeye çalışıyorsanız, ya da benim inandığım gibi inanmıyorsan cahilsin, sen hidayete ermemişsin, Allah seni doğru yola iletsin falan diyorsanız tek yaptığınız düşmanlık yaratmak olur, kendinizi küçük düşürmek olur ve komik bir duruma düşmek olur. Bunu yaparak da dininizi koruyamazsınız, bir şeyleri kanıtlayamazsınız, sadece küçük düşürürsünüz. Şimdi sizin şuna değinmedin, bu aslında gerçeği kanıtlıyor, şunu bilsen kesin inanacaksın. Bak bu sistem, bu bilgi, bu ayet Allah'ı kesin kanıtlıyor. Sınava gerek kalmıyor bu kanıttır dediğiniz şeylerde ya çarpıtılan yanlış şeylerdir ya da zaten bilinen şeylerdir bunların herhangi bir mucizevi anlamı kalmamıştır. Ama bunlarla daha fazla uzatmayalım zaten yeterince konuştuğumu düşünüyorum kısa bir şeyler daha söylemek istiyorum sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar ben bu videoyu yapıyorken öyle çok aşırı bilgili veya süper zeka olduğumdan bunu yapmıyorum bana da bilgi ile gelmiyor sonuçta okuyup araştırıp öğreniyoruz bunu hepiniz yapabilirsiniz ki Elinizde telefon, bilgisayar gibi şeyler, birçok pdf kitabı ulaşılabilecek siteler var. Yani araştırıp görmek isteyen herkes bunu yapabilir. Dolayısıyla benim bu yaptığım video da İslam'a falan zarar vermiyor. Veya İslam'ı bitiren bir video değildir. Eğer İslam öyle bir iki video ile bitirilebiliyor olsaydı, bir iki video ile tekrardan diriltilebilirdi, kaldırılabilirdi. Yani ben kimim ki koskoca bir dini veya ideolojiyi yok edeceğim veya bunu tamamen çöp edeceğim. Böyle bir şey mümkün değil. Veya benim burada söyleyeceğim şeyler insanları dinden çıkarıyorsa, saptırıyorsa, yanlış yola sürüklüyorsa pekala doğrusunu bilenlerin yapacağı bir iki videoda onları yine dine getirebilir, doğru yola iletebilir. Yani bana sen video yapma, kanalı bırak demek yerine kendiniz madem çok biliyorsunuz doğrularını video olarak yapın. İnsanları doğru yola çekin. Bu bu kadar basit. Ki bugün dinden çıkanların %90'ı zaten dini bilmeden çıkıyorlar. Veya iman edenlerin %90'ı belki de korktuğundan iman ediyor. Yani zaten insanlar inanmaya ise inanır. inancını terk etmeye ise de terk eder. Bunun benle veya başkasıyla veya bir kitapla alakası yoktur. Bu kişiyle alakalıdır. Ama zaten agnostisizm videosuyla alakalı yaptığım 2 saatlik konuşmada bunlara da değinmiştim. Tekrara düşmek istemiyorum. Benim bütün videolarımdaki felsefe şudur. En iyi öğretmen nereye bakacağınızı gösteren ama ne göreceğinizi söylemeyen öğretmendir. Dolayısıyla ben de size bir şeyleri empoze etmiyorum. Benim inancım ne olursa olsun şuna inanın bu doğrusudur demiyorum. Ben bakılması gereken yerlerden bahsediyorum ve kaynaklarıyla bir sürü video paylaşıyorum her konuda. Dolayısıyla ad hominem yapmak yerine yani işte bu çocuk bilmem nedir, dinsizdir, şudur budur demek yerine verilen bilgi doğru mudur? Buna bakın çünkü insanların tipine veya inancına bakarak inandığınız için aslında tamamen sahtekar ve yalancı olan birçok din hocasını, birçok imamı gerçek bilgi veriyor zannediyorsunuz ve etraf böyle bilgi kirliliğiyle dolup taşıyor. Arkadaşlar şunu anlamak lazım. Bu ülkede din korkusu var fakat bu din korkusu dincilerden korkmak değil. Dinden çıkmaktan korkmak. İnsanlar en ufak şeyde bile aman imanım gider, aman kötü yola düşerim, aman şeytan beni saptırır diyerek hiçbir şey öğrenmeden korkarak yaşıyorlar. İnsanlar kendilerine... Ve dinlerine güvenmiyorlar çünkü dinlerini bilmiyorlar. Dolayısıyla birisi çıkıp bir video yaptığı zaman o bitti herkes yoldan çıktı zannediyorlar. Ama insanları yoldan çıkaran videolar benim yaptığım videolar değil İslam'da mucize var falan diye saçma sapan videolar yapan insanların videoları. Dolayısıyla şunları bir anlamak lazım. Bu kadar uzun açıklama yapıyorum. Niye yapıyorum anlayın diye yapıyorum. Sonuçta benim bunlardan bir çekincem yok. İstesen ben Kur'an'daki çelişkiler veya Kur'an'daki bilim dışı ayetler Başlığıyla da video yaparım. Ya da tam tersi amacım burada prim yapmak olsa, amacım burada rahat etmek olsa işte Kur'an'da mucize var, evrim çürütüldü gibi saçma sapan videolar yaparım. 10 milyon tıklanır, felakette para kazanırım. Bunlar kolay şeyler. Benim bütün bu videoları yaparken tek bir misyonum, tek bir hedefim var o da bilinçlenmek. Tarih videolarında da, felsefede de, din videolarında da, bilim videolarında da tek yapmaya çalıştığım şey bilgi vermek ve insanları biraz bilinçlendirmek. Çünkü internet bilgi kirliliğiyle kaynıyor. Ve maalesef kaynaksız bilgiye insanlar daha çok güveniyor. Bugün 14-15 yaşındaki çocuklar internette geziyorlar. Birçok şeyi görüyorlar. Birçok yanlışı doğru diye tanıyorlar. Ve bu insanlar gelecekte başbakan olacaklar, hakim olacaklar, öğretmen olacaklar. Yani ülkenin geleceği şu anda internette geziyor. E bu insanlar 10 saat bilgisayar oyunu oynayacaklarına kitap okumaya teşvik edilse, bilgi edinmeye, araştırmaya teşvik edilse, bu hepimizin işine gelir. Kaldı ki kitap okumayı sevmeyen bir milletiz, üşengeç bir milletiz bunun da farkındayım. Ama birilerinin okuyup anlatması gerekiyor. Birilerinin mum olup yanması gerekiyor. Bunları da birilerinin vazife olarak üstlenmesi gerekiyor. Bu mecburi bir şey. Şu anda gençler ne kadar bilinçlenirse, ne kadar çok şey öğrenir ve araştırmaya yönlendirilirlerse bu geleceğimizi o kadar parlak yapar, geleceğimizi o kadar aydınlık yapar. Ve bunu da ben hayrına falan yapmıyorum. Yani çok iyi bir insan olduğumdan yapmıyorum. Ben de burada yaşıyorum, iyi bir yerde yaşamak istiyorum, rahat bir ülkede yaşamak istiyorum veya en azından benim kitlem aklı başında kitle olsun, ileride kitap yazdığımda kitaplarım doğru düzgün anlaşılabilsin istiyorum. Şu vizyonsuzluğu kırmak istiyorum çünkü ülkemizdeki en büyük problem vizyonsuzluk. Üniversitelerde bile hocalar size bir şey nasıl yapabileceğinizi değil, nasıl yapamayacağınızı öğretiyorlar. Siz bir projeyle, bir tezle, bir fikirle ortaya çıktığınızda destek olmak yerine söndürmeye çalışıyorlar. Aman kimse bizi geçmesin, aman koltuğumuz sallanmasın, herkes siyasetçi mantığıyla mesleğini yapıyor. Vizyon yok, sadece Avrupa'ya bakıp özeniyoruz. Biraz kafası basan veya parası olanlar yurt dışına kaçıyor. E niye kaçalım, niye bu ülkeyi biraz daha güzelleştirmeyelim? Eğer şimdi hazır elimizde internet varken, bilgi varken, bu kadar genç varken gözümüzü açarsak 30-40 yıl sonrasına yatırım yapabiliriz. Ve bunu hep beraber yaparız, yani bunun mimarı ben değilim, hepimiziz. Neticede ben de babanızın oğlu değilim veya mütebahir alim değilim ama bir şeyleri araştırıp öğreniyorum ve kaynaklarıyla doğrusuyla anlatıyorum. Siz de eğer böyle yapar ve kaynaklı doğru bilgi veren insanları takip ederseniz zaten böyle mucize primcileri, yalancılar, sahtekarlar etrafta gezinemeyecekler, etrafta böyle bilgi kirliliği oluşmayacak. Ne din kirlenecek ne de insanların zihinleri, beyinleri yıkanacak ki zaten bunu engellemek yapabileceğimiz en büyük hizmet. Arkadaşlar eğer İslam bir hoşgörü ise lütfen şu hoşgörüyü biraz göstermeye çalışın. Birbirinize göstermeye çalışın. Her neyse çok uzattım. Umarım bu videoyu da hoşgörüyle izlemişsinizdir ve dediğim şeyleri anlamaya çalışmışsınızdır. Son olarak Kur'an'dan bir ayet okuyacağım ve videoyu bitireceğim. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde Hayır atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter derler. Peki ya onların ataları da hiçbir şey bilmeyen ya da doğru yolu bulamamış kişilerse, Bakara suresi 170. ayet. Lütfen annemizden, babamızdan veya televizyonlarda bir takım insanlardan duyduğumuz şeylere direkt güvenmeyelim, inanmayalım. Kendi aklımızı kullanıp, araştırıp doğru gerçeklere, doğru bilgilere ulaşmaya çalışalım. En azından bir şeye inanıyorsak veya reddediyorsak da bunu bilgiyle, bilinçli bir şekilde yapalım. Ancak bu şekilde insan olmanın hakkını verebiliriz. Öbür türlü düşünmeyen, aklını kullanmayan hiçbir varlığın hayvandan farkı kalmaz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.